Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gerçekten e, çok keyifli bir mekanda, çok keyifli bir sergide. E, sergiye biz de yerleşerek e, bütünleşmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonatla buluşmak kadar güzel bir şey yok zaten. E, ben böyle bir, bir minicik e, genel giriş yapacağım. Sonra tabii burada hocamız, sevgili Hilmi sevgili e, Ömer... Gülsel'inin beraber konuşacağız. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını geride bıraktık. Bu tabii yeni yüzyıla daha iyi bakmak için bizim için bir fırsat. Gerçekten bunun için çok mutluyuz. Yüzyıllık yıllık bir tarihi yaşadık. Ama benim geri döndüğüm baktığımda bu tarihle ilgili içinde kalan şeyler var. Bir tanesi heykel bir tanesi mimari ve başka bir şeyler. Biz umuyorum yeni yüzyılda çok daha donanımlı bir yüzyıl yaşayacağız ve bu yüzyılın şahitleri olarak gençler, çocuklara daha güzel bir cumhuriyet bırakmanın mücadelesine başladık ve devam ediyoruz. Umarım bunu başarılı olacağız bu konuda. Heykel denince Anadolu, İstanbul inanılmaz bir geleceğin üzerinde yaşıyoruz aslında. Ve ben... Türkiye'de heykelin e, ne yazık ki e, gerektiği yere doğru gidemediğini düşünüyorum her zaman. Bunun konuşmalarını zaman zaman yaparım. Hatta e, yıllar önce sevgili Erkman Sağlam, 7'den 77'nin yapımcısı tanırsınız. Erkman abiyle konuşurken o dedi dur Lütfü, gelenekle bahsediyorsun, ben sana bir şey söyleyeyim dedi. 89 yılında 7'den 77'de Yesemek de o, o muhteşem heykel fabrikasını demek lazım, atölyesini demek lazım, onunla ilgili Barış Manço'nun ilk görsel yayınını paylaştı benimle. Yani 3000 yıl önce Anadolu'nun, işte Antep'te, Hatay arasında bir yerde Yesemek, orada 300'den fazla yapım halinde heykel. Hocam tabii ki çok daha iyi bilir. Muhteşem bir gelenek. Sonra bakıyorsunuz, zaten Roma burada. Bakıyorsunuz kendine göre her medeniyet bir üç boyutlu dip inşa etmiş ve bugün ahlat mezar taşlarını çok harika heykeller olarak görmek mümkün. Ama Cumhuriyet döneminde daha bir tıkanık diyoruz ve heykele mahsus bir galerimiz yok. Açık alanda belki önceki dönemlerde anısal konular biraz geride kaldı ama sanat eseri olan ee, çalışmaların alan bulunması e, toplumda karşılık bulunması konusunda çok rahat değiliz. En azından ben böyle düşünüyorum. Son zamanlarda biraz daha iyiye gidiyoruz. Mesela sadece heykel üzerinden iş gören bir galerimiz yok benim bildiğim. Bir dönem ben Şerife Sankı'nı sadece heykel üzerinden buluşulan bir mekan olarak düşünmüştüm. Bir dönem bu devam etti ama şu anda o da devam etmiyor yazık o haliyle. Şimdi geldiğimiz yerde e, Gerçekten sevgili Ömer'i ben uzaktan takip ediyordum. Yüz yüze de bu sergi vesilesiyle karşılaştık. Oktay Duran'la Fesane'yle konuşurken bu sergiden bahsetti Oktay Bey. Ben heyecanlandım. Zaten sizi medyadan, başka şeylerden takip ediyordum ve eserleri biliyordum. Burada buluştuğumuzda mükemmel bir mekan, çağdaş eser, heykel... Birçok şeyle bir arada karşılaştık ve tabii ki sevgili hocam bilmiyoruz da ki Türkiye'deki heykel olayına Hilmi Hoca'nın büyük katkısı vardır. Çünkü biliyorsunuz kamsal alanda gerçek sanat eseri olan heykeller sevgili hocamın daire başkanlığı zamanında birçok şeyde olduğu gibi İstanbul'a kazandırıldı. Ha, şunu sadece almak istiyorum. Türkiye'deki bildiğimiz anlamda ilk heykel koleksiyonunu yapan ilk kişi... Sevgili e, Padişahımız Abdülaziz, e, Padişahlı Piyer e, ve arkadaşlarından o bizim bildiğimiz Boğa heykeli işte İstanbul Üniversitesi'nin hemen önünde bulunan askel heykelleri Abdülaziz'in oluşturduğu ilk heykel konüksiyonumuzla ilgili ama sonrası e, çok tabi o şeyin hemen Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında ilk parkta da hocamın zamanında kazandırılmış, kamuya kazanılmış bir heykel çalışmasında görüyoruz. İyi ki görüyoruz yani şu anda. Bu konu çok önemli. Çünkü heykelin çok etkinliği, çok yüksek, 3 boyutlu olması, bulunduğu mekanat, hızlı hakimiyeti, mekanla ilişkisi, sanatla bizim ilişki kurmamızı çok daha altın çizebilen bir gücü var heykelin. Ve bu güçten çok çok yoksun gidiyoruz. Bu saygı mesra burada çok güzel bir ezber bozdu. Ben sözü daha fazla uzatmadan aslında bu söyleyişte biraz şöyle çıktı sevgili izleyici biz burada Hilmi Hocam Atilla Bey e, ve Ömer Bey konuşurken doğaçlama bir entelektin konuşma oluştu ve çok samimi ve çok sıcaktı. Hocamın aydınlatıcı kritikleri, Şarkı. sevgili Ömer'in ona harika cevapları e, birden bir arada oluştu bu doğaçlama ve bu doğaçlama samimiyeti ve sıcaklığı umuyorum şimdi hep beraber yaşayacağız. Ben o yüzden sevgili İlmi Yavuz'a, hocama bırakmak istiyorum sözü. Hocam, Hocam. sizden önce. Ya, önce sanatçı ya, ya. Önce sanatçı, sonra ya tabii. Peki, <gülüyor> tamam, öyle yapalım. Sevgili Ömer, <gülüyor> sen de. O bir şeyler söylesin ki ben onu canlı okuyayım. <gülüyor> evet, merhaba, hepimiz hoş geldiniz. Bu kadar kalabalığı bekleyin. Yüksek bekle, sesler. E, duymuyorsun, peki. E. Tamam. Şimdi iyi mi? Evet. Ee, böyle bir kalabalık beklemiyordum açıkçası. Heyecanlı. Ee, nereden çıktığımla mı başlayayım acaba? Öyle e, şey yapayım. Seda'nın da e, biraz katalog metninde bahsettiği e, kuramsal bir e, araştırmanın bir sonucu aslında bu e, ve onun geldiği belli bir noktayı ifade ediyor benim için bu sergi. Dolayısıyla serginin bütünlüğü çok önemli. Bu kuramsal çalışma tamamen aslında bizim... Evet, bu topraklarda heykel var, hep vardı ama... Heykel benim için sadece bu topraklarla sınırlı kalmadı. Ben heykelin evrensel bir dil oluşturduğuna inanıyorum ve bu dilin de kendi meseleleri olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bunun yerellik boyutunda değilim. Yani neden işte bir Roden neden bir Kalder bizim geleneğimiz olmasın? Ben meseleye biraz daha böyle evrensel bir boyutta yaklaşmayı tercih ettim. Dolayısıyla da yaptığım araştırmalarda heykel sanatının ne olduğu, meselesinin ne olduğu üzerine çalışmaya başladım belli bir dönemden itibaren. Buna dair bir Sergi aslında burada gördüğümüz ve e, bu e, etkileşimler de sadece malzemelerin birbiriyle e, etkileşimi değil. Benim de bu sanat tarihinin, e, heykel sanatı özelindeki sanat tarihinin e, bendeki etkileri aslında böyle başlayabiliriz, bilmiyoruz. E, Güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani derinleşebilir. Yani ben konuştukça konuşabilirim. Bir şey hocalık ee, defekti. Şöyle ben ya, şimdi, bu, bu sergi çok ezber bozan. Mekanların ışık sağlığından olsun. Sizin ana malzemelerinizin yani malzemelerinin ışık sağlığından olsun. Ezber çok yönü var. Hı. Tabii sizin işleriniz beri böyle ama bu mekanda bu çok bütünleşti. Hı. Ee, ve sonuçta memnun etmiş. Ben ben memnunum açıkçası sonuçtan ee, ne kerte de ezber bozduğunu bilemiyorum. Ee, benim kendi ezberimi bozduğunu söyleyebilirim çünkü ben yıllarca e, ağırlıklı olarak metal malzemeyle çalıştım. O metal malzeme de e, bir şekilde e, bizim ezberimizde olan işte üniversitenin eğitim aldığımız ve eğitim verdiğimiz kurumun belli atölyeleri var. Ve bu atölyeler işte ana malzemeler, taş, ahşap, metal, bronz gibi temel malzemeler. Ben de aldığım bu eğitimden kaynaklanan bir şekilde metal çalışmaya başladım. Yıllarca bu metali sürdürdüm. Sonrasında dediğim gibi bu kuramsal araştırmalar neticesinde ee, aslında kullandığımız malzemelerin de e, bir biçimde e, önemli olduğu e, ve bir şey söylediği e, benim için mesela metal, ahşap, taş gibi malzemeler doğrudan geleneksel bir e, şeye karşılık geliyor. Geleneksel bir e, heykel e, tarihindeki bir e, geleneksel malzemeler aslında. Sonrasında kil malzemeyi tercih etmem de aslında e, seramik e, sanatında içinde, seramik sanatında e, kullanılan bir malzeme. Bizim alanımızda daha çok bir geçiş malzemesi olarak kullanılıyor. Yani biz bunun kalıbını alıyoruz, çamurdan yapıyoruz ama kalıbını alıyoruz içine. İşte daha kalıcı olabilecek bir takım malzemeler döküyoruz. Bu malzemenin e, geçiciliği ve e, zamana karşı dirençli olmaması benim için önemli bir e, etken oldu. Bu malzemeye e, yönlenmem ve e, öyle söyleyebilirim. Yani e, bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, bunu kendinize sağlıyoruz. Mekan, saygı, e, saygının sizlikle yansıması e, olumlu. Buradaki derdiler çok olumlu. Açılışta çok, herkes çok heyecanlıydı gerçekten. Şu anda burada hep beraber olmamız da bunun altını çok güzel çiziyor. Sevgili Sinan'dan başlayayım. Hocam siz mi konuşursunuz? Tartışma konusu <gülüyor> çıktı mı? <gülüyor> Evvela e, hoş geldiniz hepiniz. Evet. Benim burada e, ikili bir konumum var, e, bir işte okur yazar olarak, bir aydın olarak, bir de sanatçının babası olarak buradayım. Yani ikili bir konum var. Ömer Emre Yavuz benim küçük oğlum. Dolayısıyla böyle bir mekanda oğlumla birlikte, onun bir sergisi konusunda e, konuşma yapmak benim için hem çok sevinçli hem de çok gurur verici bir şey. E, sergiyi gezdiğim gün, burada eserleri yok galiba, <gülüyor> e, iki e, iş üzerinde, çünkü genellikle heykel demiyorlar bildiğim kadarıyla. Gerçi deminden beri heykel sözünü telaffuz ettiler, e, gerek Lütfü gerek Ömer. Ama galiba onlara heykel demekte de benim ciddi tereddütlerim var zaten çok yaygın bir kavram olarak. Yanılmıyorsam düzeltin. İş sözcüğü kullanılıyor yani. Work İngilizcesi. Şimdi iki iş izinizle iş diye atıfta bulunacağım. Eğer ısrar ederseniz heykel demek zorunda kalacağım. Yani peki. Yani, miyim? Yani i̇ş miyim? İş bize batıdan e, gelmiş bir şey. Work diyorlar ama e, İngilizlerin work deyişi e, iş anlamında değil. O work of artın bir karşılığı aslında. Türkçe ne diye karşılayacağız? Ekel. Bir karşılığı yok. Bir karşılığı yok. Sanat yapıtı. Ne? Yapıtı. Yapıtı. yapıtı. Ama yani sanat yapıtı. Resim de sanat yapıtı. Evet. Müzik parçası da sanat yapıtı. Evet, doğru. Şiir de sanat yapıtı. Nasıl evet. bir ayırt edici sınır çizgisi çizmemiz gerekiyor. Yani sanat yapıtı diyerek işin içinden çıkamazsın oğlum. Ben sana söylüyorum. Neyse. Ben iş, işin karşılığı olarak tamam, söylüyorum. Tamam şimdi bu tartışmayı bir tarafa bırakalım. İş mi heykel mi meselesi çünkü bir anlamda bir semantik bir mesele olarak çıkıyor. Sözlük meselesi vesaire onu ayrı bir yerde bulunduralım. Bu iki heykel ya da iş <gülüyor> benim dikkatimi çekti. Bunlardan biri bu mekanın köşelerinden birine... O köşeyi burada olacak. Evet, burada mı? Evet. Aha, tamam, buradaki. Ee, 90 dereceyi 2-45 derecelik açıyla bölen bir e, cam e, levha var ve bu levhanın iki yanında seramik, üçer adet e, ne diyelim onlara, seramik parçaları var benim bunda dikkatimi çeken şu olduğu bir simetri var en azından. Gerek e, lütfünü de daha sonra o konuşmamızda işaret ettiği gibi mekanın yani sergi mekanının bir anlamda işlevsel hale getirilmesi gibi bir durumsunuz konusu. Yani mekanı en azından köşeden başlayarak bir köşe bent olarak ikiye bölüyor. Mekanı ikiye bölüyor. E, mekanı ama Eşit iki iki parça halinde bölüyor yani dediğim gibi 45 er derecelik iki parçaya. Üçer şeyin olan seramik parçasının olması, ee, ben de simetri e, intibağını uyandırdı ve eğer bu işin ya da heykelin bir şeyi varsa bir albenisi varsa. Hadi daha somut ve daha şey bir biçimde söyleyeyim, anlaşılabilir bir biçimde söyleyeyim. Bir estetiği varsa bunun bu geometriyle ilişkisi olabileceğini düşündüğümü söyledim. Buna Ömer Şiddet'le karşı çıktı ve ee, dedi ki benim amacım estetik değil. Doğru mu? Doğru. Yani eğer şu ya da bu biçimde yanlış bir aktarma yapıyorsam lütfen düzeltin. Yok. Sen de tanıksın yani evet, bu onun için. şey olmasın yani yanılıyorsam. Şey. Şimdi niçin diye sordum yani hani hepimizin çok emin bir şey yani bir sanat yapıtı niçin üretilmiş olur? Bu şiir olur, müzik parçası olur, resim olur vesaire vesaire niçin üretilir? Bizim bildiğimiz bir şey var yani onda dayanılıyor olabilirim sanatın ereği, telosu, gayesi her neyse güzellik üretmektir. Dolayısıyla e, sanat yapıtı ile estetik arasında çok birebir, birebir, one to one bir şey vardır, korespondans vardır diye biliyorum ben. E, ama ben biraz da muhafazakarım doğrusunu söylemek gerekirse. Yaşım gereği de öyleyim. E, ben eğer böyle bir... E, işle karşı karşıya kaldığımda onu kendi konseptime, kendi e, e, nasıl söyleyeyim? kendi zihin yapıma ve kendi birikimime uygun bir şekilde yorumlamak durumundayım. Ve bana böyle bir şey geldi. Yani bunun eğer bir estetik anlamı varsa bu estetiği simetrinin geometrisine borçluyuz gibi bir şey. Ama estetikle eğer sanat yapıtı arasında böyle birebir bir korespondans söz konusu değilse, o zaman tabii sanatçının ereğinin ne olduğunu sorgula sorgulanması gerekir. Peki estetik üretmiyorsun ama ne amaçla üretiyorsun? Bunun yanıtını şimdi Ömer verecek size. Burada tartışma oldu yani o böyle bir erek olabilir mi? Yani estetik üretiminin dışında bir sanat yapıtının başka bir gayesi bir ereği olabilir mi? Eğer olabileceği söyleniyorsa o zaman bunu sanat yapıtı kılan yani güzellik üretiminin dışında sanat yapıtı kılan nedir? Hem estetik değil hem sanat yapıtı diyoruz. Gerekçesi nedir? Bunun? Aslında estetik değil demiyoruz. Estetik amaçlanmamıştır. Düzenli yani estetik. Ben, ben açıkçası şöyle diyorum doğru. Siz, estetik, evet buradan konuşalım çünkü başka şeyler de bu yapıların e, arkasında estetik bir kaygı yok e, ben ama, onu söyledim zaten ama bunda bir estetik buluyorsanız bunda bir problem görmüyorum yani izleyici bunda bir estetik bulabilirse bulabilir bunda bir problem yok e, ağacın yaprağında da simetri var e, ağacın yaprağı da bize estetik gelebilir Pekali simetrik olabilir. olduğu için ama ağaç ee, bunu bir estetik kaygıyla üretmiyor. Benim kaygım da biraz böyle. Ağacın sen yaprağı acil, gibi. Tamam. Sen ağacın ürettiği estetik estetiği hmm. ağaçtan da, da bu işlevsizleştirip art onda bir galeriye üzerine bir pedestal üzerine koyarsan sanat yapıtı oluyor. Düşandan beri biz bunu biliyoruz yani. Dolayısıyla orada sanat yapıtı değil yaprağın simetrisi. Sen burada onu belli bir yerleştirin <gülüyor> Yerleştirim düzeniyle bir semit e, simetri oluşturacak biçimde yerleştirirsen ancak o zaman sanat yapıt olur. Yaprakta, ağacın dalında sanat yaprağı olmaz. Öyle değil mi? E, yani, pis, evet. Pisu var da a tuvalette sa sanat eseri değil. Ama düşen olur, alıp onu bir galeriye koyunca sanat yapıt oluyor Şimdi bağlamı üzerinden konuşuyoruz. Evet. Bağlamı üzerinden. Bakıldığı zaman galeri mekanına konan şeylerin veya müze mekanına konan şeylerin zaten sanat nesnelliği üzerine bir tartışma yapmıyoruz. Buradaki mesele estetik kaygının... Ben seni sıkıştırmak istiyorum oğlum. Sıkıştırıyorsun <gülüyor> zaten ben de cevap veriyorum. Arada babalığım Bur tutacak çünkü. Burada, burada bir estetik kaygı yok. Burada daha çok sanat tarihsel, daha daha ağırlıklı olarak da heykel tarihi ve heykel sanatı meselesi üzerinden kaygılar var. Yani o e, bahsedilen işte benim e, burada ki çabam e, benzer bir şekilde Richard Serham'ın e, galeri mekanına yaptığı e, Strike diye bir e, müdahalesi vardır. E, metal levhayı e, duvarın köşesine koyarak e, mekanı yeniden tanımlanır hale getirmiştir Serhat. Ee, burada da <gülüyor> farklı olarak e, bir geçirgen malzeme kullanıp e, aynı zamanda da kendi biçimlendirme dilimle ilişkilendirdiğim o işte strike e, doğrultu ya da darbe diye çevrilebilecek e, müdahaleyi o darbeyi daha görünür kılan e, <gülüyor> üç tane e, kil parçaya, köşeye sıkıştırarak yeniden e, ele almak gibi bir kaygım vardı. Bu yapıt da öyle. Dolayısıyla bunun estetiklediği e, sanat tarihiyle, heykel tarihiyle ilişkisi e, kurulabilir diye düşünüyorum. Benim Hayır yani o, şeye o, itiraz etmediğin sürece, yani senin bu yapıtını estetik bulmama, geometri kaynaklı, geometri referanslı estetik bulmama bir itirazın yoksa güzel bulmama bir itirazın yoksa mesele yok. Ama hayır baba bu böyle değil. Ben burada estetik falan amaçlamadım. Senin anladığın güzellik anlayışıyla benim yaptığım şeyin hiçbir ilgisi yok dersen o zaman külahları değiştiririz açık söyleme için. <gülüyor> Değişelim. Yani İzleyici. benim estetik e, hiçbir benim. Yo, nasıl, yok mu? Yani. İzleyicinin nasıl e, değerlendireceği ben belirleyemem. Da. O öyle bir e, gücümüz yok. Üzleyici, hiçbir sanatçının öyle bir gücü yok. İzleyici istediği e, <gülüyor> şekilde değerlendirebilir. Ama burada yani bugünün e, sanat düşüncesinde zaten e, estetik üzerinde değil de sanatçının yönelimi üzerine konuşmak gerekiyor aslında. Sanatçı neyi amaçlıyor? Biz e, Marcel Duchamp'ta da benzer bir şeyden bahsediyoruz, ezdelikten bahsetmiyor olsak da sanatçı neyi amaçlıyordu bir pisuvarı kaide üzerine koyup galeride e, yerleştirirken sunarken? Şimdi, Şimdi, bu bana şey hatırlattı. Biraz hafifletelim konuyu. Picasso'nun o ünlü hikayesini e, ben geliyorum bakıyorum senin şeyine, diyorum ki bu estetik, sen diyorsun ki hayır, bu estetik değil heykel. Picasso'nun balık hikayesi balığa benzemiyor demiş de, balık değil madem heykel demiş. Ben, o öyle bir şey geldi aklıma yani sen bana yani, bu estetik diyorum, sen hayır o estetik değil heykel diyormuşum. Aslında değil. estetik değil değil mi hocam? Evet, Bence. evet. evet. E, estetik olması amaçlanan var olmalı diyor yani amacı Tabii. Varoluş amacı estetikle... Ama benim estetik itiraz... olarak atfetmeme de itirazı yok. Benim yok. Benimle tartışmıyor o konuda. Evet. Bu arada Sinan'a dönmek istiyorum. Bütün bu konuşmaların şahidi olarak... <gülüyor> Senin yorumunu alalım. Yani aslında... Şimdi ben biraz da notlar almaya da çalıştım. Bütün bu tarafta. Biraz önce zaten biraz da dışarıda da konuşalım. Şurayı açayım mı biraz? Orada şuraya gelmiştim. Sevgili Ömer'e demiştik ki, çalışıyorsun, bu bir yerde bırakman gerekiyor, tamam demen gerekiyor ve e, bitmesi gerekiyor. Şimdi, bu bun nereden kaynaklanıyor? Neye göre tamam diyorsun mesele ve artık bu sevgi edilebilir, bir sevgi salonuna gidebilir ya da e, bir sanat severlerle paylaşılabilir hale gelme noktasını takip kararlı formuttuk. Burada biraz durmuştuk. İşte belli yani. ki, istediği gücü orada görme, görmekten bahsediyormuş. Doğru? İyi sanırım. De. Evet. Hocam, e, şöyle, aslında dediğim gibi, bütün bu mesele bir araştırma e, üzerine e, kurulu olduğu için benim ortaya attığım soruya ne kadar? cevap verip vermediğiyle doğrudan ilişkili aslında yapıtın <gülüyor> gücü dediğim şey. Bu soruya e, karşılık geliyor mu? Bu soruya cevap veriyor mu? Veya e, bir kapı açabiliyor mu? Buraya kadar tartışma gelmişti aslında. <gülüyor> Hı -hı. Düşürüz, aslında zaten tam olarak biraz da bunun üzerinden <gülüyor> başlamak istiyordum. İyi tamam. bir e, pas oldu bu. Şimdi bir sanat yapıtının ne olduğunu belki tanımlamaya çalışarak başlayabiliriz. Ben kendi adıma şöyle okuyorum. E, Çocuklukta hepimiz yaşamışızdır bunu, benim de böyle bir anım var. Bir yere giderken düştüm ve bacağım kırıldı ve bunu alçıya aldılar ve birkaç hafta o alçıda yaşadım. Ve sonra alçı çıktı ve sonra ona baktığımda şunu fark ettim, yani burada bir şey var, ben ona bakıyorum, bir şey görüyorum, bir şey hissediyorum, başkaları bir şeye bakıyor, bir şey hissediyor, üzerine bir takım işte birileri çizimler yapıyor ve o alçı çıkıp orada duruyor. Aslında sanat eseri biraz buna benziyor. Çünkü sanatçı başta bir hayatla kendini konvansiyonel yollarla ifade edemediği için bir noktada o derdini <gülüyor> düzeltmek, kendini sağaltmak için o alçıyı yavaş yavaş kurmaya başlıyor. Sonra o oluşuyor ve işte orada ne zaman çıkaracağını ne zaman iyileştiğini tahmin ettiği ana ulaştığını düşüneceğini sana çıkarabiliyor ve o kesiyor ve çıkartıyor. Şimdi burada birkaç şey ortaya çıkıyor. Birincisi alçının çıktığı andan itibaren sanatçıdan bir parça taşması. O alçı çıktığı anda hala o sanatçının kolun, bacağının işte neredeyse sıcaklığını bir süre daha koruyor. Ve yavaş yavaş o sıcaklık gitmeye başlıyor. Biz bunu görüyoruz, bunu hissediyoruz. Buna bakıp bir şey hissediyoruz. Sonra kendimizi, işte, bu bir kol alçısıysa elimizi oraya sokmaya çalışıyoruz deneyimlemeye çalışıyoruz. Ve bütün bunlar aslında bizim sanatı deneyimlediğimiz sürece çok yakın. O yüzden bir sanat eserini ele aldığımız zaman önce sanatçının derdini anlamakla başlıyorum ben. en azından bunu çabalıyorum. O yüzden de işte bu estetik sorgusuna gelecek olursak, bence bu noktada estetikten kaçış yok. Ama kaçış yok. Ama şöyle bir kaçış yok. Yani bir tarafta Sanatçı o estetiği reddetse bile ki burada ettiğini söylemiyorum ama reddetse bile bir başka izleyici üzerinden estetik bir algıya kavuşuyorsa eser kendi hayatı içinde belli bir estetik yere yerleşmek durumunda kalıyor. Bu onun ontolojisinde reddedemeyeceğimiz bir konu da bana göre ama günün sonunda sanatçının o işi niye yaptığı, oraya niye yerleştirdiği, o mekanla, o fikirle nasıl bir bağ kurduğu işte bu sergi özeline bakarsak Seda'nın yazdığı metinle senin heykellerinin nasıl konuştuğu ki bir parantez açıyorum orada heykel mi değil mi yapıt mı eser mi bütün bu adlandırmalar çok verimli bir konuşmanın zemini çünkü biraz önce yine kapıda konuştuğumuz şey nerede heykel başlıyor nerede yerleştirme bitiyor gibi de bir soru var çünkü bugün artık çağdaş sanat tırnak içinde bunu söylüyorum. Çok böyle karışık ve büyük bir söylem. Çağdaş sanat şemsiyesi altında neyin ne olduğunu tanımlamakta tamamen zorlandığımız ve sınırları giderek daha da flu ulaştığı bir alana geliyoruz. O zaman günümüzün tanımlamalarını ne yapacağım, neye göre yapacağımızı da bilmediğim için deneyim bazlı ve çok kişisel bir yerden konuya yaklaşabileceğimizi ancak düşünüyorum ve sergide böyle okuyorum. Çok güzel bir açılım getirdi aslında. Sevgili imhoca bize biz yıllarca İmianlı Tavsiye yolculuğu bir program yaptık. Evet. Tarz afiyatınıza götürmeliyiz şimdi o zaman. Ve burada hoca sanat eserinin niyeti üzerinden teoriler anlattı. Michael Osterlin teoriler anlattı, başka teoriler anlattı, metnin niyetinden bahsetti, şiirin niyetinden bahsetti ve izleyin niyetinden bahsetti. Okurlar, okur. bahsetti. Okur. Okurun niyetinden bahsetti. Aslında ben hep böyle şiir üzerinden yapılan tartışmaların genel sanata harika evet. bir... Çok doğrusu. Bir... Ee, özür. Şiir üzerinden yapılan politik tartışmaların e, genel sanat algılarımız aslında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hocamdan bunu yıllarca dinledik ve birçok insan dinledi. Yani izaham halinde geçen 5 yıl... Sürdü bu program. Habartma, habartma. Sürdü hocam. Yani, yani, <gülüyor> İyiydi yani, fena değildi. Kayıt, kayıt alıyordum arkadaşlar. 250 kişiyle sınırlıydı ve baskı geliyordu. Bana torpil falan yapıyorlar. Klasa katılmak için o zaman. Ee, gerçekten çok verimli bir süreçti. Şimdi aslında burada benim kişisel geldiğim nokta aslında sevgili Sinan'la çok e, paralel. Çünkü ben de yıllarca politik... E, okumalar ve dersler yaptım ve bu derslerde ben her zaman şunu söyledim. Önemli olan sizsiniz. Bir şey benim için şiirse şiirdir, değilse değildir. Onu hiçbir güç benim için şiir yapamaz. Benim yerime biri gelip onu şiir yapamaz. Ya da bir şey benim için heykel ve benliyet Ben ve ben onunla sanatsal bir ilişki kurduğum anda o benim için sanat eseridir. E, ve benim kurduğum ilişki benim içimle bir aslında. Sanatçıyla bağı kopar artık onun muhatabı benim. Ben içinde yarattığım kadarıyla bir sanat eseriyle muhatap oluyorum aslında <gülüyor> ee, ve bu politik açtan bu konuya tam politik açıdan nasıl bakarız hocam? politik bildiğimden hareketle nasıl bakarız diye ben film hocam özellikle. O da gelmeden önce izin olursa Sinan, Sinan Bey'in değindiği bir meseleye e, bakmak istiyorum. O da şudur. Biz sanat yapıtının diyelim. Ee, bitip bitmediği konusunda herhangi bir konsensüs olamaz. Yani ben diyelim bir sanat yapıtına baktığım zaman e, hayır bu bitmemiş diyebilirim. Sanatçı pekala hayır ben bit, bitirdim bunu diyebilir. Dolayısıyla bu bitiş meselesi tartışmalıdır. Ne de tartışma yoktur zenaatta tartışma yoktur. Bir marangoz diyelim bir masayı yaptığı zaman eğer üç ayaklı yaptıysa masayı, dört ayaklı masa olarak üç ayaklı yaptıysa o eksiktir, bitmemiştir. Ama dört ayaklı yaptıysa ona bitmemişlik atfedilemez. Yani zenaatta sonuç konvansiyonel olarak herkesin kabul ettiği bir sonuçtur, bitti. Ama sanat yapıtı konusunda böyle bir konsensüsün olamayacağını Dolayısıyla Demin Yusuf'un söylediğiyle belki, e, Ülfü'nün söylediğiyle bağdaşlar olarak söyleyeyim. Belki hani, evet size göre bitmiştir ama bana göre bitmemiştir diyebilme gibi bir durumu ortaya koyuyor. Demek ki burada bir relativite söz konusu. Yani bitmiş mi bitmemiş mi tartışması olabilir. Ama bir masa konusunda olmaz. Zenatiyarlık konusunda olmaz yani. Bu çok önemli bir nokta. Evet. İkincisi yani poetik meseleler aslında başka sanat alanlarında yani şiir konusundaki kuramların, düşüncelerin, tartışmaların başka alanlara da uygulanabilirliği var mı yok mu meselesinde haklı, yani ben de öyle düşünüyorum. Aslında şiir bu konuda, şiir okumaları bir ana model oluşturabiliyor. Niçin? Çünkü genellikle... Benim işim bu, yani yıllarca e, bu işle uğraştım okullarda, da davacılığını yaptım, üniversitelerde. E, demin e, Lütfü de söyledi, aslında Ortaçağ belagatinden bu yana çok bilinen bir şey var. Bir metin üç türlü okunabilir, bir şiir metni. Bir, e, işte Latinlerin Ortaçağ belagatından söylediğimize göre, intentio auctoris auctoris dedikleri yani yazarın niyeti otörün niyeti ikincisi intentio operis opera metin demek eser demek daha doğrusu metnin niyeti üçüncüsü de intentio lectoris'tir yani okurun niyeti şimdi genellikle kanonik olarak bizim toplumumuzda yani bizim Sosyolojimizde öyle söyleyeyim. Çok kullanılıyor sosyoloji. Şimdi bilir bilmez kullanıyorlar ama burada tam yerinde kullandığımdan eminim. Sosyoloji sözleri. Ee, burada e, gerçekten bizde referans daima yazarın niyeti olarak alınmıştır. Dikkat ederseniz edebiyat kitaplarında hep yani eski edebiyat kitaplarında şimdi biraz akılları başlarına geldi bazı. Benim de dile e, getirdiği bazı itirazların dikkate alındığını görüyorum. O da çok önemli bir şey. Şöyle yazılırdı. İşte Ahmet Haşim'in bir şiirini veriyor mesela, merdiven şiirini. Soru, şair bu şiirde ne demek istemiş? Şimdi bu neyi gösteriyor bilinç dışı olarak? Intentio auctoris'in, yani yazarın niyetinin o metnin anlamı konusunda referans olarak alınmasını ve onun dışında başka hiçbir referansın kabul edilmesini mümkün olmadığını söylüyor. Birçok bakımdan söyleyen bir manada hakikatin kriteri olmuştur. Kim söyledi? Şair mi söyledi o zaman? Yani şair söylediyse bunun başka türlü okunması mümkün mü kardeşim? Batı düşüncesi bunun böyle olmadığını söylüyor. Özellikle Amerika'da New Criticism diye bir okuma ekoli çıkmıştır. Daha sonra Rus formalistleriyle falan, Jacobson vesaireyle falan birlikte. Onlar metnin niyetinin önemli olduğunu söylüyorlar. Yani şair ne dese desin ben bu şiirde şunu anlatmak istedim diyorsa o mutlaka öyledir. O şiirde de gerçekten o anlatılmıştır sözünün doğru olmadığı kanıtlandı. Yani şairin söylediğiyle metnin söylediğinin örtüşmediği görüldü. Hatta şairin söylediğinin metnin söylediğiyle çelişkili olduğu görüldü. Bunun örnekleri var. Ayrıntıya girmeyelim ama isterseniz bu örneklerden de söz edebilirler yani şiirde. Şimdi böyle olunca genellikle metnin niyetine bakmak lazımdır diye düşünürüm ben ve o yaklaşım benim için önemlidir. Niye bunun bizim düşüncemizde kanonik olduğunu söyledim? Genellikle öyledir yani hep dediğim gibi. Işte kim söyledi? Şair söyledi, atamanla diyor. Ayrıca böyle değil bu yani. Batı düşüncesinin, Batı'nın entelektüel tarihinin çok daha farklı bir şeyi var. Dönüşünü var. Tipik örneğini vereyim size, çok ilginç bir şeydir bu. Marx, Karl Marx. Marks diyor ki, felsefe bağlamında tabii, işte iktisat bağlamında e, İngiliz e, şeyleri, liberalistleri diyor işte, Adam Smith, Ricardo falan, işte şey bakımından, e, sosyalizm bakımından e, şeyi, e, Fransız ütopik sosyalistini, saint simon de falan diyor. Felsefe de diyor ki, benim e, yola çıktığım kişi geldi. Şimdi bizde olsa bu mesela, gel şöyle bir şey yap, tabii böyle anlatmış bunu başka türlü, adam öyle söylüyor. Mesela bu öyle değil batıda. Mesela şey çıkıyor, ser çıkıyor diyor ki, Marx böyle söylemiş ama, Hegel demiş ama. Ben Das Kapital'i ve öteki yapıtlarını okuduğum zaman, Marx'ın ayırdığında olmadan Hegel'den değil Spinoza'dan yola çıktığını görüyorum. Bu yetmiyor. Bir İtalyan Marksisti var, Lucio Coletti diye, Türkçe'de çeviriyor. Diyor ki <gülüyor> Marks yanılıyor. Kendi metni konusunda yayınlanıyor. Yanılıyor. Althusser de yanılıyor. Ne Hegel'dir, ne Spinoza'dır, Kant'tır diyor. Bir üçüncü alternatif. <gülüyor> 1967 yılında Fransa'da adını bilmediğim, o zaman tanımadığım bir kişi, Kalmaks'ın Düşüncesi diye bir kitap yayınladı. Adını bilmiyor adam, ilk defa duyuyorum. Yani öbürleri Althusser'i, Colette'i falan biliyoruz. Jean-Yves diye bir adam. <gülüyor> merak ettim. Aldım kitabı. Kitabın arkasına baktım. Adam papaz. Ve kitabı okuyunca görüyorsunuz ki, diyor ki adam ne Hegel'dir, ne Spinoza'dır, ne Kant'tır. Akuinolu Thomas'tır. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Verili olanı verili olanı yazarın söylediğinin dışında metni okuyarak, belki yazarla aynı kanada olabilir metin. Ama olmayabilir mi? Olmayabilir de. Nitekim bu örnekler onu gösteriyor. Nedir şeyin ayırt edici özelliği, Batı'nın zihin tarihini bu örnekte, örnekten yola çıkılarak şu söylenebilir. Ne de sorgularsınız, <gülüyor> zihin ufkunuz o kadar genişler. Dolayısıyla şeyde de öyle yani. <gülüyor> Şimdi Ömer... Kendi şeyi hakkında konuştu. Ama ben metnin, metin olarak şeyi alıyorum tabii, bu işi alıyorum, alıyorum, ben metnin bana göre ne söylediğine bakarım. Ve bunu şey yapabiliyor muyum, rasyonalize edebiliyor muyum? Yani akıl yürütmeyle bunu kanıtlayabiliyor muyum? Şu veriden, şu, şu, şu verilerden yola çıkarak işte, diyebilirim simetriden yola çıkarak geometriye, geometriden şimdi yola çıkarak estetiğe varılabilir misiniz? Falan. Şimdi dolayısıyla senin söylediğini ben referans olarak almıyorum. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü ben intentio auctoristen yaratım, değilim. Intentio auctoristen senin niyetinde. Yazarın niyeti ya da Samtus niyeti. Ben intentio metin ne söylüyor? ona bakalım. Yani burada tabii ee, metnin niyeti elbette ki herkes için değişebilir. Benim e, buradaki düşüncem biraz daha izleyicinin e, bu sanat ve heykel meselesindeki biraz da e, bilgisi ve algısı ile de ilişkili buluyorum açıkçası. Yani e, şimdi serayı bilmeyen biri için bu heykel e, ya da iş e, işte oraya konmuş, onu öyle tutan bir şey de olabilir. Veya dediğiniz gibi işte <gülüyor> estetik, e, işte e, simetriyle ilişkili. Ee, Metinler arasılık, yani arasılık, arasılık var. Yani o, o, o simetriklik benden kaynaklı değil, yapıttan da kaynaklı değil. O onun öyle olması gerektiğinden dolayı böyle oluyor. Dolayısıyla bunu ben söylemeden e, belki sanat tarihi bilgisiyle bu böyle okunabilir, farklı okunabilir ve benim okuduğum yere de gelinebilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, Elbette öyle, yalnız burada bir küçük ayrım mı, e, öngörmek gerekiyor. Şöyle, e, metnin niyetini okumakla bu e, Okurun niyetini özdeş tutmamak lazım. Çünkü okur metnin niyetine bakarak okumuyor. O bakıyor, ha, neye benziyor bu? Şuna böyle. Bana göre böyle. Halbuki metne dayanarak referans vermek başka, kendi hafızasına ve kendi birikimine dayanarak referans vermek başka. Biri çok objektif bir şey. Metinde gösteriyorsun, diyorsun şurada şu var, şurada şu var, şurada şu var. Bir örnek işte söyleyeyim mesela yazarın niyetiyle diyelim şeyin uyuşmadığı örneklerden biri. Metnin niyetinin. Kemal Özer Allah rahmet eylesin. 1960'larda bir şiir yazdı. Ağın diye bir şiir. Yeni dergide Mehmet Fuat'a götürüyor. Mehmet Fuat diyor ki tamam basalım bu şiir ama Kemal senden bir oyun oynayalım diyor. Nedir abi diyor. Sen bu şiirde neyi anlatmak istedin? yaz bana bir kapalı zarf içinde ver ben de okuyayım ben ne anladıysam metinden yola çıkar bunu yazayım yapıyorlar sonra zarflar açılıyor şimdi şiirde şöyle bir şey var çok ilginç Şiir, şiirin adı Ağıttır ilk 3 dizesi şöyle annem mi bir kadın Günü birlik bir kadın Üsküdar'la İstanbul arasında. Annem günü birlik bir kadın yani sabah giden akşam gelen Üsküdar'la İstanbul arasında. Kemal Özer diyor ki intüyöyü autoriz. Kadın diyor şişinada ağır dediğim gibi diyor ki kadın kocasını o kadar çok seviyor idi ki her gün Üsküdar'la İstanbul arasında yani şeye defnedildiyse, Üsküdar'da defnedildiyse, Üsküdar'a İstanbul'da defnedildiyse, İstanbul'da, İstanbul tarafında. Kabir ziyaretine gidiyor, bu üçtü ise onu anlatıyor diyor. Mehmet Faat da diyor ki, hayır onu anlatmıyor. Ya, şiirin devamına bakıldığında şunu görüyoruz. Yoksul bir aile, yoksul bir aile, babanın aileyi geçindirmek için ...çalışmak durumunda kaldığını ve adam öldükten sonra ailenin gerçekten çok yoksullaştığını belirten bazı metaforlar, imajlar vesaireler var. Mehmet Fuat diyor ki, hayır kadın kocasını çok sevdiği için kabir ziyaretine gitmemiştir. Metne bakalım. Metinde kabir ziyaretini destekleyen, bunu legitimize eden, bunu haklı gösteren herhangi bir argüman bize var, yok... Ama öbürü yani kadının, kocası öldükten sonra geçinmek zorunda kaldığını aileyi geçin çocukları var falan, annem mekbul kadın diyor, çocuklar belli, tamamen bu, yani dolayısıyla şeyin, e, sanatçının, bu şair olabilir, heykeltraş olabilir, ressam olabilir, onun niyetine bakmamak lazımdır, metne bakmak lazımdır, dolayısıyla ben, bu ilkeyi yani Yusuf hani meseleyi poetik referanslı olarak, şiirsel referanslı olarak nasıl okuyabiliriz onu acaba bir rehber olarak, bir guide olarak kullanabilir miyiz şiir için söylenenleri başka sanatlar için diye ondan yola çıkarak bu teferruatı bile getirdim dolayısıyla benim görüşüm bu şimdi gelelim başka bir şeye o da şu bir kabis var kabis ee, o yok burada galiba değil mi? Evet. O, evet. Ha, burada mı? Evet. Şurada şurada. Evet. Evet. Orada mı? Evet. Evet. Şimdi çok enteresan bir şey bu. Kabis bu. Yani bir demir parçası demir değil mi? Evet. Evet. Bükülmüş merdivenle bir taş parçası arasında gergin bir biçimde konulmuş. Şimdi bu, bu bana ben bunu metinsel olarak nasıl okudum? metnin niyeti olarak nasıl okudu? Oraya bakalım. Bilmiyorum katılacak mısınız? Şimdi Kavis bu. Kavis'in çeşitli referansları var. Somut olarak gündelik hayatta. İlk bakışta mesela benim aklıma gelen Kavislerden biri Mostar Köprüsü'dür. Böyledir biliyorsunuz. Sinan'ın yaptığı köprülerden büyük bir bölümü Kavisli'dir. Gökkuşağı Kavisli'dir. Bunun şeyi de var yani eskatolojisi de var. İslam'da, çok ilginç bu, peygamberin Miraç'la e, yukarıya çıktığı ve Allah'la karşı karşıya geldiği yerde Kur'an Allah'la peygamberin kab Kavseyn yani iki kavis arasındaki bir mesafeyle yüz yüze geldiklerini söylüyor. Kabı ı Kavseyin. Kavseyin iki, iki kabis demek. Başka bir şey var. Genellikle ansiklopedilerde, sözlüklerde, özellikle isimler sözlüklerinde küçük kısa biyografiler, aç parantez, doğum tarihi tire eğer öldüyse, ölüm tarihi kapa parantez. O da kabı ı Edebiyatta bunun çeşitli şeyleri var. Ahmet Haşim'in mesela. Kavs-ı diyor mesela. Tılsımlı Kavis. Var. Şimdi bütün bu referansları acaba bu metinle nasıl ilişkilendirebiliriz? Bu soyutlama değil. Soyutlama değil. İlk bakışta sanki soyutlanmış gibi görünüyor değil. Bu stilizasyon bu. Yani kabis olduğunu görüyoruz. Yani bunun herhangi bir objeye, dediğim saydığım nesnelere karşılık gelebilmesi mümkün. Sen sen ben Mostar Köprüsü'nü stilize ettim bu kabisle deseydim hiç itirazım olmazdı. Evet. Yani bunu birkaç renkle yapmış olsaydı ben, ben gökkuşağını... Kavisler çizgisine indirgelen desem orada itirazım olmazdım. kav yaptım ben. Çok İslami bir yapıttır deseydi. Miracı gösteriyor deseydi Onu da anlardım ben. Yani. Ama çizgi. Şimdi böyle bir şey var mı? Aslında bunu sizlerden öğrenmek isterim doğrusu. Şey de olabilir. Yani çok acebice bir şey de söylüyor olabilirim. O da şu. Acaba bu tür yani heykelde çizgi İzlenimini veren, çizgi impresyonunu veren şey acaba heykeli resimsel kılıyor mu? Yani ben burada resim gördüm açık söylemek gerekirse. Yani sen mesela bir tablo yapmış olabilirsin ve bu tabloda aynen bunu yapmış olabilirsin. Yani bir taş, kavis ve ben Böyle bir resim de olabilir. Ha, bu resim bana işte bu heykelin ya da bu işin daha çok heykelin resimsel dile dönüştürülmesi biçiminde okunabirliği, okunabilirliği gibi bir izlenim veriyor. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Ustalar sizlersiniz bana anlatın. Yani şeyi bu objeden öbür objeye taşımak için söyledim. Çizginin... E... Heykeli resimsel kıldığını düşünmüyorum. Ee, bunun en e, şey örneklerinden biri e, Şahadi Hoca'nın minimumizm heykelidir, bir çizgidir aslında. Evet, doğru. E, dolayısıyla bu çizgi bir resimdir dememiz çok zor. Evet, çizgi iki boyutlu e, bir e, düzlemde olduğunu düşünürüz ama çizgi aynı zamanda... E, bir karar anlamına da gelir. Ee, yani bir çizgi çizebilmeniz veya bir e, bir kesik atmanız da bir karardır aslında. Bir ee, şey kesmek de bir karardır ve o da bir çizgi olarak görünür ya da katlamak da bir çizgi oluşturur. Bu da bir karardır ee, ve bunun resimselliği e, çok şey gelmiyor bana anlamlı gelmiyor çizgi çünkü aynı zamanda da iki şeyi birbirinden ayıran ve bölen bir yanı da var bu kavis ama e, ka bir çizgi olarak konuşuyor ama burada evet. ayırmıyor burada birleştiriyor sanki öyle değil mi yani iki ucu evet yani köprünün iki kıyısını sanki birleştiriyor. Şimdi şunu da söyleyeyim aslında. Ee, o da şu. Demin senin işlerinin özellikle soyutlama değil stilizasyon olduğunu söyledim. Sinizasyon tanımlanabilir bir biçime dönüştürmektir o bir şey. Yani mesela diyelim ağaç yapıyoruz. Bir dik çizgi, çizgi, dik çizgi. Dallar yan çizgiler, dalların üzerinde yapraklar, küçük çizgiler. Bu ama bizim onu tanınabildiğimizi de mümkün kılıyor. Tanınabilirliğini de mümkün kılıyor. Neden? Çünkü bakıyoruz bu ağaçtır diyoruz. Bu yüzden soyutlama değil, stilizasyon diyor. Katılmıyorum. Evet. Ne soyutlama ne stilistasyon. Ne söylesem stilizasyon. katılmıyor bu çocuk ya. Yani, yani tanınabilirlik bir ee... Amacı yok. O, e, bu tanınabilir dedin. ama. Bu tanınabilir. Onun için stilizasyon diyorum buna. Bir yay var orada. Yani bu, bu yay e, dediğim gibi mostar köprüsü de olabilir. Bir gökkuşağı da olabilir. Bundan nasıl i̇şte, bir ortak işte nokta, nokta bulabiliriz? Ta yay, ortak nokta işte şey kavis. Kavis. Tamam kavis ama kavisi stilizasyonu mu bu? Bir şeyi temsil etmiyor. Bir şeyi temsil etmiyor. Aslında mesele de burada. <Gülüyor> ama işte hayır ben eğer şu ya da bu biçimde. Şekilde... Bu kabuk de olabilir, mustar gökbesi de olabilir, gök kuşa da olabilir diyorsam bir reprezentasyon vardır. Dolayısıyla reprezentasyon tanınabilirliktir. Tanınabilir olmayan mesela Jackson Pollock, oradaki çizgiler tanınabilir değildir. Ne altıfta bulunuyor? Dağınık hiçbir şey yok yani birini ötekine bağlamak, onu bilmem ilintilendirmek vs. falan onun çok önemli bir resmi vardı ben şeye daldım da onu benim kitabın kapağına da ee, neyse soyutlamanın gramerine doğru evet evet, evet evet. şimdi evet. orada da e, Steinbeck miydi? Steiner, miydi? <gülüyor> Steiner, Steiner Robert Steiner Steiner diyor ki bu diyor ee, işte, e, kitabı beraber ke okuduk ketçap makarna da olabilir diyor. Öyle de görünebilir. Evet, Çeksin polonu resmi içinde ne güzel bir e, gastronom için, mutfak sanatlarıyla uğraşan biri için o böyle muhteşem bir makarna, ketçaplı makarna resmi de olabilir. Orada da tanınabilirlik arıyorsun. Halbuki... Hayır. Ben, hayır Steiner'e katılmadım. Asla katılmadım. Benim burada bir Temsilim, yani onlar kaskir, makarna olan makarna olmaz gibi. aslında onlar. Makarnanın da bir düzeni vardır canım. Sana getirip şey ya diye Makarnayı koymuş, atmışsın. Yani spagettiden söz spagetti, ediyor. Spagetti, spagetti. atmışsın. Çok güzel bir resim olmuş. Da olabilir. Öyle de okunabilir. Bu e, bu işte e, yapıtın bildirişimsel gücü belki. Şimdi ben ondan sıralıcıyım. Ve bunu bir yer genelleme olarak söylüyorum. Yani diyorum ki stilizasyon temsiliyet ilişkisi, reprezentasyon ilişkisi getirir. soyutlama ise bunun reprezentasyondan arındırılması ve hiçbir şeye dünya üzerinde herhangi bir objeye atıfta bulunmaması. Her şey başka bir şeyi anlamlandırır. Yani orada da dediğim gibi Jackson Pollock'ta da isteyen bir takım başka şeyler görebilir. Bu bunun sınırlaması yok. Ama dediğim gibi sanatçının niyetine bakarsak sanatçının niyetinde emsin, ya. tasvir ve betinleme veya bir bundan kaynaklı bir stilizasyon düşüncesi yok. Ama, peki bu stilize değil mi sence? Değil. Ne peki? O bir yay. Hayır yani 2 2 eee mekan arasında sanat tarihi, benim... kuramsal kavramlarıyla konuşalım lütfen. Hangi sanat tarihi? <gülüyor> benim sanat tarihi misiniz, sanat tarihi mi? <gülüyor> yani ikimizin ortak bir sanat tarihi yok mu? Orada uzlaşamıyoruz Peki, galiba. Bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika. Evet hep beraber katılırız. Sabırlı hocam. Şimdi diyorsun ki yay. Evet. Yay bir objenin adı. Yani bunu e, sanat sana terminolojisiyle ifade etmek gerekirse ya bir soyutlama dersin. Ya neslinin doğrudan doğruya naturalist bir şekilde dile getirilmesi dersin. Objenin kendisinin mimetik yansımasıdır dersin. Stilizasyon dersin ya da soyutlama dersin. Hangisi diye soruyorum sana. Malzeme, yani yay demenin bir anlamı yok. Malzemenin kendi biçim alması üzerine... Zaten bu işlerin tamamında malzemenin olanakları üzerine, yayın olanağı yani bir yay çeliğinin olanığı üzerine e, onun iki mekan arasındaki sıkışmasının verdiği bir tansiyon var orada. Bir gerilim anı var. O, o yay o aslında. Yay diyoruz çünkü ona ne diyeceğiz başka onu bilmiyorum. İşte ben diyorum ki... Yay deyince oradan... E, doğrudan temsile gidiyorsun mesela i̇şte o yaydan çok yaydan çıkmıyor ya. Çıkır <gülüyor> çıksın. Evet söyle. Söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki buyurun. Tabii buyurun. Ee, ya, affedersiniz. Şimdi e, aslında konuşmaya böyle kendimi tutuyorum bu rekabetimiz. Ya aslında tam bunu yapmamız lazım. Biliyorsunuz zaten bu konuşma burada doğaçsam olarak başladığı için devam edilmesi evet, zaten evet. tam böyle. Ee, şimdi Ömer'in ben e, o... Biraz yüksek sesle olur mu? Ömer'in bir otur olduğunu, yani bir metin yazarı olduğunu düşünmüyorum sergide aynı zamanda bir kuramcı olarak bir heykel kuramcısı olarak soruldukları şeyler heykelin öyelerine öz öyelerine yönelik şeyler bir kere ben çok burada bir ortaklaşaysak çok sevinirim o yüzden niyetine okuma bağlamında. Bir e, heykel tıraşının niyetini okumaktan öte bir şey izlemek zorundayız bu sergiye geldiğimiz zaman bence. İkincisi bu yay meselesinden eğer bahsedecekse eğer Bahsedelim. bu bir e, stilizasyon değildir. Aynı zamanda bu bir soyutlama da değildir. Çünkü buradaki Hı. işler e, mekana özgü yapılmış işlerdir, site spesifik işlerdir ensteratif heykel olarak anabileceğimiz sanat tarihinde işlerdir. Bu anlamda gerçekten çok önemli de bulunan işler, bir heykel kurancısı olduğu için. Ee, bunu bir yay olarak tarif etmeyelim, kamis olarak tarif edelim. Mekana özgü olduğu için, mekanın bütün köşelerine, bütün çizgilerine aslında bir e, zıtlık bir rahatlama, bir organik form e, getirir. Ve e, biz sergiyi baştan sona izlerken, Tekrar geri dönerken aslında e, burada e, herhangi bir nesneye göndermesi olmayan yani reprezentatif bir e, amaç taşımayan bir e, görsel anlatıyla karşılaşırız. Üzerinde de zaten e, tamamen kendini bırakmış bir seramik form vardır. E, o da e, aslında o aradaki köprü kurma amaçlı olmayan Kavis'in... E, Üzerinde durmaktadır, atılmış gibidir, kendiliğindendir. E, o kendiliğindenliği de yani malzemenin kendiliğindenliği ve e, Ömer Emre Yavuz'un bu kendiliğindenliği hangi noktada bıraktığı, hangi noktada malzemenin ona izin verdiği ya da hangi noktada e, malzemeye e, müdahalede bulunduğu aslında bizim için e, çok önemli. Bu imade e, bir katkı sunmak istedim teşekkür ederim. Rica ederim evet yani bu siz bana biz marangozu tavsiye şey yaptınız tasvir ettiniz bir sanatçı <gülüyor> değil mi? Keşke evet, evet. Ee, neden marangoz? E, yani tabi yani işte hani malzeme ben sana bir şey söyleyeyim samarangozu pe temel kurallardan biri planyayı Elyaf yönünde kullanmaktır. Yani böyle kullanırsan onun şeyi çıkar. Ama böyle kullanırsan çıkmaz. Şimdi bu da bunun gibi bir şey. Yani malzemenin neye müsaade ettiği, neye müsaade etmediği meselesini eğer bir referans olarak alırsak, o zaman sizin söylediğiniz heykelci için söylediğinizle bir marangoz için söylenen arasında hiçbir fark yok. O da çünkü malzemenin neye müsaade ettiğini ve neye müsaade etmediğini bilmek zorundadır. Yoksa aksi halde rendeleyemez. Mi? Böyle kalırım. Onu söylemeye çalışır. Ben yani de, o yüzden ben marangozluk dedi. De, rendelememeyi tercih edebilir. Yani gaz el mesela bunu malzemede e, tersine çeviriyor. Sanki biz orada bir zedelenmişlik hissediyoruz ahşap malzemede gibi bir his veriyor. <gülüyor> Ama... E, Burada, e, ki iş, marangozluk işinden tamamen sıyrılmış hatta sanatçılık işinden bile sıyrılmaya çalışılmış gibi e, üretim olarak görüyorum ben. Anlıyorum. E, o yüzden doğru, doğru. Yani şey, söyleyorsan... şey yapmayın diyorum yani malzemenin malzemeye çok yani Ömer de konuşmanıza, e, e, konuşmasına herhalde dikkat etmişsinizdir. Siz de aynı konumdasınız ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak malzemeye öncelik vererek konuştu. Siz de öyle yaptınız. Evet. Yani Bilmiyorum ben şey benim, benim kabul edebileceğim yani ben aslında biraz da eski kafalıyım. Yani onun için kabul edeyim. Mutaklık mı? Evet. Evet. Mızız <gülüyor> evet. evet. bir el yanaşan kuramlar yola çıkaraktan. Yüksek sesle lütfen. Tabii Kuramlar yola çıkaraktan. Işleri, evet. belli o, bir kuramdan e, diyem yani böyle tek bir kuram değil ama e, akademik bir araştırmadan beslenen bir tarafı var nedir bu e, akademik araştırma daha çok e, modernizm sonrası e, sanata dair araştırmalarımın e, sonucu olarak oluşan işler aslında bunlar ve buradan beslendiğim ee, bir takım yanlar var. Ben de böyle e, ışık yakan öyle söyleyeyim. Bir takım şeyler var. Ee, mesela bir örnek vereyim. Ee, çok fazla okudum, özellikle Richard Serra üzerine, Danuncar üzerine, modernist ve minimalist sanat üzerine çok fazla okuma yaptım. Bir örnek vereceğim sadece nasıl bir ışık yandığı ile ilgili. Ee, Richard Serra işte bir bursla Fransa'ya gidiyor ve Fransa'da Brancusi'nin atölyesinde aylarca etütler yapıyor vesaire, çalışıyor falan. Ve sanıyorum Hal Foster'la olan söyleşisinde Brancusi'ye değiniyor. Diyor ki orada diyor, bir şey fark ettim diyor. Sonsuz sütun dair Brancusi'nin kendi çalışmaları var. Ahşaptan bunu yapmış önce ee, ve sonrasında işte bildiğimiz sonsuz sütunu gerçekleştiriyor. Ee, ahşaptan yaptığı sonsuz sütunla diyor Seren ee, tar, neredeydi? Tergujiu'daki Ter sonsuz sütun iki farklı heykeldir diyor. Biçimsel olarak aynı olsalar bile tektonik açıdan tamamen ayrıdırlar. Çünkü ee, alandaki heykel Jiu'da, Targu Jiu'daki heykelin içinde pimler vardır diyor. Biz dışarıdan ikisini aynı heykel olarak görüyor olsak bile tektonik açıdan iki farklı heykeldir. Nasıl ya? Yani bu hakikaten ee, dışarıdan görüp algıladığımız şey değilmiş dedirten anekdotlardan biri. Bunun gibi birçok mesele üzerine düşünmemi sağlayan ve bunlardan e, beslendiğim bir üretim biçimine döndürdü beni. Bunlar işte e, ne bileyim e, ne kadar basit görsek de minimalistlerin işte hiçbirinin biz minimalistiz dememesinin ardında yatan kompleks düşünceler biz burada bir masa gibi bir form görüyorsak bile aslında bu ee, minimal değildir, minimalist değildir çünkü bunun e, oluşturması e, belli bir e, sanat geleneğine karşı bir tav tavrı bize e, sunuyor aslında. Yani batı sanatının kompozisyon anlayışına karşı bir kompozisyon anlayışı getiriyorlar ama işte biz onu minimal bir şey aa iki tane işte şeyi yan yana koymuş ne kadar basit ne kadar minimal diyoruz öyle değilmiş. Ve bütün bu e, işlerin oluşumunda da bu tür düşünceler e, devreye girdi. O yüzden kuramsal çalışmalar dedim açıkçası. Siz ne diyorsunuz bu işin Selam'ı? Yani aslında şimdi konuşma çok iyi ilerliyor. Çok da müdahale de etmek istemiyorum. Lütfen ee, edin ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ben konuşuyorum burada gördüğünüz gibi ya şimdi biraz başta sizin söylediğiniz şeye dönmek istiyorum o önemliydi bu intentio meselesi yani üç farklı yerde farklı e, intentio intention niyet. istek ya da niyet ya yani niyet tam karşılıyor mu ondan çok emin olamadığım için söylüyorum ama hani intentio ve intelekt arasındaki bağlantıya biraz dönmek istedim niye çünkü niyetin oluşabilmesi için önce temelde bir entelektüel aktivitenin olması gerekli ki bir şey olsun veya evet. e, yani konuştuğumuz her şeyde şuna dönüyoruz ve böyle bir şey hal döngü halinde buraya doğru gidiyor e, Biraz önce verdiğiniz bu masa ve marangozluk ve zanaat meselesi şimdi oradaki intentio bir pratik faydaydı sanat pratik fayda içeriyor mu Bence içermiyor ama belli noktalarda pratik fayda değil ama düşünsel fayda yatıyorum bir politik söylemle onu içeren bir noktaya doğru gelebiliyor. Dolayısıyla bir eserin bitmiş ya da bitmemiş oluşunu biz eğer zanaat ve sanat arasındaki yani o tek ne'deki ayrışma ve ya da sonrasında ayrışmama durumu üzerinden değerlendireceksek eğer bugün Bence adlandırmalar ve referanslar üzerine biraz konuşmamız lazım. Öyle konuşuyoruz zaten. Hayır ya yani şuna söylemeye çalışıyorum. Tabii ki öyle konuşuyoruz. Oradan kaçamıyoruz da zaten. Dolayısıyla yani nerede stilizasyon var? Nerede tanımlanabilirlik var? Bu yani bence çok muğlak. Nerede soyutlama var? Bu çok muğlak. Evet. <gülüyor> Çok değil ama. şey için soruyorum. Yani bu çok kişisel referanslarımız üzerinden bunu okuyoruz. Mesela siz biraz önce işte e, yaydan ve kavisten bahsetti. Zaten çok kavis üzerinden tanımladınız ve sonra işte acaba bu bir çizgisellikle nasıl bağ kurabilir diye sordunuz. Bu e, biraz önce yine Ömer'in söylediği şeyde de benim perspektifimden böyle okuyorum demesi çok net olarak kişisel referans alanlarını gösteriyordu bana. Çünkü mesela ben baktığımda. Tamamen üç boyutlu düşünmeye alışmış biri olarak ve muhtemelen sizin resimle kurduğunuz bağ gibi değil ama ben hep üç boyutlu bir şeyle ya da dijital şeylerle bağ kurduğum için çok başka bir yerden okuyabiliyorum. Ama bir taraftan da işte, işte parantezlerden bahsettiğiniz doğum ölüm yılları benim de aklıma şu geldi. Küçük harf alfa ve omega'yı yan yana koydunuz zaman bütün Yunan e, ve Hristiyan e, tarafında bak bakıldığında da, alfa omega başlangıç sonuç doğum bölüm tarihleri için kullanılan yine o kavislerin Kavisleri olduğu var. iki şey. Yani aslında referansı değiştirdiğimiz zaman bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden sanatta da nasıl bir işlevsellik olabileceğini bilemiyorum. Biraz da Seda'nın söylediği şeye doğru gidiyor aslında aklımda. Referansın evet. ne olduğunu bilmediğimiz için ben Hani o değil ama öteki de değil ama ne onu da bilemiyorum ve var mı tanımlanabilir mi bundan emin değilim özellikle bugün e, işte yine yani baştaki sorma döneceğim çünkü bence hala bunun bir e, cevabını bulamıyoruz e? heykel mi yerleştirme mi Mesela orada bile bu iş çuvallamaya başlıyor güncel mi çağdaş mı burada bile eğer aynı eğer, şeydeyiz eğer kuşatıcı tanımlar yapılabiliyorsa bu tür karışıklıkların olmaması gerekir yani bizde tanım yapılmıyor. Yani herkes kendi kafasındaki ne çağrıştırıyorsa ona göre tanım yapıyor. Yani bunu çok komik bir biçimde şeyde yaşıyoruz. Gündelik konuşma dilimizde yaşıyoruz. Ben sivil toplum diyorum mesela benim kafamdaki sivil toplum kavramıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki sivil toplum arasında fark var. Şimdi nasıl anlaşacağız biz? Ben genellikle çok ihtiyatlı davranırım bu konuda. Bu tür kavramlar öne sürüldüğünde bir dakika tanımlayalım. Eğer karşılıklı bir anlaşmamız varsa evet. o zaman bu argümanı sürdürebiliriz. <gülüyor> Aksiyon sağırlar diye bir olacak. Ben bir şey söylüyorum sen başka bir şey anlıyorsun. Mençi güyem, tamburem çizzenet gibi yani. Ben ne söylüyorum tamburum ne anlıyor falan. Yani, dolayısıyla bu işe genellikle tanımlardan başlamak lazımdır. Benim görüşüm odur yani e, kavram bilgisi diye bir şey olması gerekir. Yani ne, ne, stilizasyon nedir? İki nokta üst üste. Soyutlama nedir? İki nokta üst üste. Mimetik sanat nedir? İki nokta üst üste. Peki Bunlar bu tanımlar yapılmıyor. değişmiyor Çünkü mu? Yapılmıyor. Bu tanımlar Kesinlikle değişmiyor mu? İşte yani, ansiklopedik yazıyor. Bu tanımlar Sorun değişmiyor orada. mu? <gülüyor> Sözcüklerin anlamı bile değişiyor. Tanımlar nasıl değişmez? Yani heykel tanımı bile e, yüzyıllar içerisinde kadar çok değişmedi mi? Neye heykel diyoruz? Neye? Değişmez. değişmez. Nasıl, değişmez? Musun? değişmez. Nasıl değişmez? Şimdi Peki, sözlük aslında... tanımına baktığımız zaman heykel için şöyle bir şey diyor. Metal, i̇şte... ahşap, bronz, taş fil dişi gibi malzemelerden yontulara ya da bir kalıba dökülerek biçimlendirilen insan ya da hayvan biçimli şey. Genellikle, var mı? pardon. Genellikle insan hayvan biçimli. Şimdi <gülüyor> sözlük tanım bu TDK'yı açtığımızda bu çıkıyor. Müsaade <gülüyor> Mesela sözlük karşılığıyla terim karşılığı farklıdır. Aç herhangi bir sözü idealizm diye oku. İdealizmin herhangi bir Türkçe ya da Osmanlıca sözlükteki karşılığıyla felsefe terimleri sözlüğündeki karşılığı da var. Ya bu, yani Peki terimsin çok, çok. Çok, çok değerli referans. Bazı entelektüellerimizin bu tür hatalar yaptıklarını görüyoruz. İdea apostrof izim bile, ideal apostrof izim arasında fark var. Ama ikisi de idealizm diye okunuyor. İdealizm bir felsefe teorisi, Öbürü Ama ideal olmak. Dediğim heykelde hey apostrof kel veya heykelden bahsetmiyorum. Burada biraz hocam demagojiye giriyoruz galiba. Ben tanım ya da terim diye ayırmıyorum. Yani isterseniz heykel terminolojisi ben de demagojiye giriyorum şimdi. Demagoji yapmada kimseye kimseye şey yapmam. Bırakmam. Bırakmam. Tamam. terim terim üzerinden gittiğimizde de bir şey değişmeyecek. Heykel terimi yani. de ...zaman içerisinde değişiklik gösterecektir. Hadi bir demagoji yapayım şimdi. Buyurun. Hocam, hocam, o sorunu istiyorum. E, Soyutlamayla stilizasyon arasındaki yer neresi? Evet, efendim. Burada Öyle mi? Ha, affedersin. Soyutlamayla stilizasyon arasındaki yer nerede? Nedir yani? Şimdi, soyutlamanın herhangi bir objeye referansı yoktur. Yani refer fiiliyle kullanmanız mümkün değildir. Bu çizgi neyi gösteriyor? Tanınabilir bir şey midir? Eğer tanınabiliyorsa ve dünya üzerinde her, herhangi bir objeyle, benim şimdi yaptığım gibi yani kabis, mostar köprüsüyle e, işte dediğim gibi. Düşüyorsa. Bu stilize, yani o hani... Sadece bu ikisinin arasındaki yer nedir yani? İkisinin Tarıkta arasında... alan yok mu? Sevgili çocuğum ikisinin arasında bir yer yok. Hı. Yaptığınız ya stilizasyondur, e, soyutlamadır. Ya da doğrudan doğruya mimetik yaparsınız. Yani alırsınız karşısına, yaparsınız. O şeyi yaparsınız. Bir de bir şey sormak istiyorum size. Bu kuş sesleri serdiğin bir parçası. Bir evet, daha. doğru. Estetikten tam çıkmak istediğinizi iddia ediyor musunuz? Nasıl? Size soruyor. Kuş sesleri üzerinden mi? Evet. Aa. Yani çünkü burada aslında kentsel bir şey var. Yani, yani bir kent içindeyiz. Bir evet. Bir çok kent bir kent. Bir kent, bir kent bu kuşlar da kent içinde kaydedildi. Kuş sesleri. Ha. Doğada kaydedilmiş kuş sesleri değil. Kent içinde kaydedilmiş kuş sesleri. Yani bu kuş sesi mesesi ne düşündüm buradaki kuş sesinin benim için bir önemi yok kuş sesi olması. Herhangi bir ses olabilirdi. Buradaki tek önemli e, kriter şu duyduğunuz ses. Ee, bir ayak sesi o. ve kuş seslerini o doğadaki sesi insan e, ayak sesleriyle e, bölüyor. Ve biz o sayede bunun bir tekrar olduğunu anlaşıyoruz. O anlıyoruz. O ayak sesleri olmasa ee, ...aslında süre gelen ve nerede başlayıp nerede bittiğini anlamadığımız bir ses olacaktı. Dolayısıyla da buradaki tekrar meselesi benim için önemli. Estetik kaydılarını koydu. Tekrarı evet. mı? Hayır. Kuş sesini. Hayır. Hayır anlamaya mu? Yok, estetik bir kaydı yok. Kuş sesini estetik buluyor mu? <gülüyor> ee, bilmem, hiç düşünmedim üstüne kuş seslerini. Uzan var Tabii. Yani e, buradaki eserlerin hepsi aslında hiçbir şey demiyor de söylemiyor. Bir cinsiyet etmiyor. Bir ikincisi hiçbir e, hiçbirinin içinde de seninle alakalı senin geçmişinle veya yaşadığın herhangi bir görüntü de yok. Yok. Yani sadece bu eserler kendi başlarına, kendilerini kendi özerk yapılarıyla kendileri olarak varlar. Bir tek dile yüklenmemişler. Yok hayır. Yani şuradaki ne kadar masaysa Oradaki o işte üç tane boru diyebilirim ki diyemiyorum çünkü hiçbir şey çalıştırmıyorlar da onlar da kendilerini anlatıyorlar. Onlar sadece kendilerini anlatıyorlar. Doğru. Fakat buradaki kuş sesi kuşa anlatıyor. Ben buradaki çelişkiyi çözemediğim bu yani bu için bu soruyu sormak için. Yani estetikle estetik olarak estetikle ilişkilendirmek bana doğru gelmiyor çünkü estetik konusundaki tartışmalarınızdan neyi anlamam gerekiyor? Ne anladım estetikle? Senin bir alakan yok. Daha doğrusu güzel gözükmesi veya haz vermesi, yaptığın haz vermesiyle seyirciye haz vermesi bir şeyin yok. Sadece bir deney yapıyorsun. Bu deney süreçlerini aslında biz burada e, görüyoruz. Sonuçlarını, süreçlerinin oluşturduğu sonuçları görüyoruz. Fakat kuş sesi bir şeyi temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? Bir dakika, burada kuş sesi şey, kuş sesi gerçekten kuşu mu temsil ediyor? Yani sesi belki kuş sesi, Peki, kuş sesi. Fark etmez neyi temsil ettiğini. Oraya girersek benim söylediğim konu gümekler. Kuşsesi, boşluğu, doğayı, beni, seni bir şeyi temsil ediyor. Bunların hiçbiri bir şeyi temsil etmezken bunu neden tercih ettiğini merak ettim. Merak ettim sormak yani istiyorum. Tekrar konusunu tekrar açabilirseniz. Tekrar konusunu tekrar açabilirseniz. Biliyorum. Evet, ee, o formun kendisini tekrar ediyor oluşu e, ile e, bir şekilde zıt düşen bir tarafı var. Çünkü o form her ne kadar aynı şekilde e, tekrar ediyor görünse de üç farklı form var. Aynı biçimlendirme yöntemiyle yapılmış e, ama üç farklı sonuca gitmiş bir şey var. İçinde de tam tersi onu e, sürekli tekrar eden bir ses var. E, o, o sesin ne olduğu çok önemli değil. Sadece burada bunu herhangi bir yerden almak yerine kendi kaydettiğim bir sesi kullandım. Sıddın mı çizmek istedim? Bir şekilde evet. evet. Yani kent e, Kuş sesi değil de başka bir sesi olabilirdi. E tabi olabilirdi ama burada da bu mekanda e, böyle bir sesle karşılaşmanın Bilmiyorum. da ilginçliği önemliydi benim için. Evet. Evet. Ben kuş Geçen. aslında kuş sesleri doğrudan doğruya pis vardır burada. Kuş sesini doğadan alıyorsun. Evet. Yani oradaki işte zelliyden alıyorsun. Sanat objesi olarak bir galeride teşhir ediyorsun. Dolayısıyla burada kuş sesi bir sanat objesidir. Eğer pis var sanat objesiyse. Kuş sesi tek başına bir iş değil. Bu bununla beraber bir e, yapıda dönüşüyor. Bu işlerden yardımcılar. <gülüyor> Ama burada bir kuşun ağzından. Ayak sesi, Ayak sesi de var. çok önemli. Onun atı detay ettiği o şeyler de öyle. Bir kuş sesine odaklanıyorsam, onun tamamen doğa sesi var gibi değil ama orada başka bir şeyler de var aynı zamanda. Ama yani şu var. şuraya varmak istedim. Mesela kuş sesiyle beraber bunlar, hanımefendi bir şehir dedi bina. Senin yapmak istediğin o içeriksiz olması veya ee, e, herhangi bir şeyini tepsil etmemesi durumu bir anda kırılıyor mu acaba? Yani bir neyeti mi olur? Çünkü bu seslerle birdenbire bunlar bina parçaları veya kent soyutlamaları veya işte herhangi bir şeye dönüşüyor mu dönüşmüyor mu bu soruyu sormak için bunu sormuş. E, açıkçası o kısmı izleyiciye bırakıyorum ama dönüşüyorsa eğer e, benim için güzel bir şey. Çünkü e, bütün bu serginin oluşumunda da bir şekilde aslında gündelik hayatta karşılaştığımız bazı formlar detaylar, detaylar şehirde yani çünkü bir inşaat halinde şehirde yaşıyoruz yani bitmeyen bir inşaat içindeyiz ve bu bence hepimizde bir etki bırakıyor ee, işte o mesela orada dayalı süpürge gibi e, veya işte e, buradaki metal parça gibi e, bunlar hep gündelik hayatımızda da karşılaştığımız nesneler aslında bu ses o gündelik hayatta belki de durup baktığımızda hissedeceğimiz bir şey benim için yani e, bir an durup Kulak kesildiğimizde, kulak, kulak kesildiğimizde duyacağımız bir şey. Benim için öyle bir anlamı var. Sizin <gülüyor> izah bana biraz daha belli bir inşaat, ben de sağlığında kuş sesinden ziyade geberken kent görüntüsünü de hissettim, o aradaki o ritmik şeyden sanki bir çekik sesini aldım. Dolayısıyla son konuşmalarımızın hani izleyenle yapan arasındaki o ilişkisellik var ya, yani ilişkisellik eski, o oturduğuna da bakarsak ben orada başka bir şey hissettim. Bir taraftan bu açık uçlu bir durumda var, ona izin vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani, İzlediğiniz için bir şey anlatmak. Zaten açık uçlu olması için elimden geleni yaptım. bir de, isim de bende. Ben bu ajanımı destekliyorum. Evet. Evet. Ayrıca, Ayrıca çok da başarılı olduğunuzu tartışma gösteriyor zaten. Ne kadar tartışıyor? Bunu sürekli yola çıkarsa o zaman babanızla aynı yerde buluşuyorsunuz. Yani gayb bir boz partiyon dışında nasıl temsil edebilirse veya herhangi bir şeyi temsil edebilirse, buradaki sergilimdesinin e, kafanda düşüncenle e, bir şeyi temsil etmesini alttan alttan düşündüğünü görürüz, yani babanı aslında haklı çıkartan da bir numara dönüştür. Teşkil etmiyor. <gülüyor> Teşkil etmiyor. <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> etmiyor. etmiyor ama böyle bir eğitim, etmeden, eğitimden vazgeçiyor. Yani şekilde Şu. ilişki, gündelik hayatla, gündelik hayattaki çeşitli nesnelerin dönüşmesiyle vesaire denmesiyle ilgili bir şey niyet olarak bu bizi, bu bizi etkiliyor zaten yani bu istemsizce çıkan bir şey ama ben onu gelip e, oradaki temsili aynen buraya aktarmadım <gülüyor> böyle bir haksiyem yok, yok. Bir, temsilli bir şey yok bütün araştırma aslında e, bu temsiliyet sonrası duruma ilişkin hissiyat, e, hissiyat, hissiyat evet ee, ama tabii ki tanınabilir bir şeyler olabilir. Buna da itiraz etmiyorum. Gösterelim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Dijeniz sizin mi? Sonra sizin. Sonra o zaman. Tamam. Evet. Ben, ben şöyle düşünüyorum. Çok da daha farklı söylemlerimiz var ve her şeyle ilgili özellikle İmdi Yavuz'un söylemlerinde karşı duruşunuz var. Ama kronozlamsal bir benzerlik var. Her şeyde bir şiir var. Bunu hiç isteyerek yapmamışsınız. Kuş seslerini isteyerek koymamışsınız. Ama sanıyorum İmdi aldığınız bir çok keyifli ve çok güzel bir gönül olduğunu var. Kuş seslerinde beni ona hiç de unuttu. Bence Cemil'i Evet. Teşekkür ederim Çok güzel bir ses. Siz ne soracaksınız? Ee, evet. Ben serginin gelirinde şöyle bir şey söyledim. Her çeşme, her sesi, e, inşaat her yerde yapılan yeni inşaatların dışarıda duran parçaları gibi hayatımıza bir şekilde gözümüze e, gözümüze böyle kötü batması gibi. E, fakat bunun kör gözle parmağımı çekmedi değil mi? De, ...sezgisel olarak e, ifade bulması. E, bir kocaman yıllardır fark ederim. E, çok güzel e, kelimelerin, kimlerin anlamları hakkında bilgilerinden çok faydalandım. E, bir anlam arayışım, burada sezgisel dışı oluşu gibi geldi bana. E, tamamen sezgiyle. Bunun da sizin sezgileriniz, sizi bunları yapmaya yarattı. Bizim sevgilerimizde bunları e, bizim birikimlerimizde almanızı nasıl e, bize ifade bulursa bu şekilde dışarı olması gibi hissettim tüm konuşulanlardan. Yani aslında çok da tartışılacak bir şey yok. E, o kavramları, o kelimelerin içeriğini dolduran da biziz. gösterebilecek olan da biziz. Bunda sadece e, sevgilerimiz de belki e, Evet. çok teşekkürler güzel bir yorum oldu ben bir şey eklemek istiyorum yani ben bu sergide zaman geçirdiğimde çok sembolik kendime göre bambaşka bir şey anladım ve bu hiç ifade edilmedi demek ki kimse benimle aynı şeyi düşünmedi sevgili Ömer'in daha kil daha doğal malzemeleri hep yapay malzemelerin altında eziliyor aslında. Ben bütün bir e, küresel, kapital düzenin altında kendi ezilmişliğimi buradan okudum ama herhalde kimse böyle okumadı. Ben, ben görüyorum. Ben, ben, Orada biz... bütün tutum bu... Ha, i̇lginç. Hiç kimse dile getirmedi o yüzden. Orası <gülüyor> Ömer bunu hiç kastetmemiş olabilir. Üst üste, alt alta bütün bu şeylerin içinde eziliyoruz ve onların böyle yavulmasını ağrının yani, altındaysın. <gülüyor> Demek ki gibi gördüm. Tam, rahatlık, Yolun, benim gibi gördün. Tamam o zaman rahatın benim gibi düşünen abi, abi, ben de. yani, bir ben değilmişim. Sizin bir şey de ressam şey olmak istiyorsunuz. Bir sanatçısınız. Ee, Ömer de bir sanatçı. O sizin sanat eseriniz. Biraz yaklaşır mısınız lütfen? Sözlerimi duydunuz mu? Döymedim. He, siz bir sanatçısınız. Ömer de bir sanatçı. Evet. O sizin sana eseriniz miydi? Ben senin sanat eserini miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bayağı zamanla doğru bir şey olmuş yani. Eğlenceli bir, bir soru. Buradan da bir yatakı oldu. Bunu daha sonra tartışalım. <gülüyor> <gülüyor> özel bir mesele olacak. Ailevi bir mesele. <gülüyor> Peki ben Ali'ye girip tekrar buyurun. Sizin biraz önce söylediğinizi biraz katılmıyorum çünkü biraz sesli. Şöyle. E, Bana tercüme sorulmuyor çünkü burada biraz da doğal malzem olmasına rağmen e, mekanik bir çıkış var. E, bu mekanik çıkış hani kalsen tamam. olarak da algılayabileceğiniz yani, kiremit var. Miksize bir malzeme de katıyoruz. Eee, Joyce'da bu e, kuş sesiyle bağlamak e, istiyor. Yani kuş sesinin ancak farkında olduğumuz zaman diyor. Dolayısıyla da bir tezatlık oluşuyor. Yani e, Ya Ömer bu burada kimse ikramda bulunmuyor mu çocuğum. Çay, kahve, gazos, Ay, kahve limonata, de. çaya çorba yiyoruz. Ne bir şeymiş o? Ne bir şey mi yok. Yok yok. Yok. E, Tam kime katılmadığınızın altın ister misiniz? Neden onlar? Senede, bahsediyorsunuz. Orda mı? Orda. Tamam. Bana katınlıyorsunuz. Tamam. Tamam. Bunu anlamak istedim. Teşekkür ederim. Ya şöyle bir şey var. Bir şekilde farkındalık. Aslında önemli benim için şimdi bu e, sürece başladığımda kil malzeme, demin de dedim kil malzemenin olanakları üzerinde bir araştırma olarak başladı temelde. Bu e, işte bizim e, çok kullandığımız ama bir geçiş malzemesi olarak ele aldığımız şey e, her zaman içinde işte e, bir strüktürle ayakta tutmaya çalıştığımız kil, Acaba kendi başına nasıl e, ayakta duracak e, gibi bir şey. Ve kil malzemenin seçilmesi de aslında e, daha çok geçicilik vurgusu üzerineydi. Çünkü biz hep heykel sanatını kalıcı bir nesne olarak düşünüyoruz. Ve bu kalıcılık fikri e, bana göre e, artık içi boşanmış bir fikir. Biz hep, e, kalıcı malzemeden üretilir. Heykel Çünkü o kalıcı olması lazım. İzden sonra değişecek. şey yaşamıyor yani. E, 50 sene önce konan heykeller bile yıkılabiliyor. Ya da işte e, belli dön dönemlerde işte bronz heykeller bile silah üretmek amacıyla erikiliyor vs. Burada bir kalıcılık nosyonu yok. E, geçiciliği aslında hayatın da geçiciliği, yani her şeyin geçiciliği, fikirlerin de geçiciliği düşüncesi üzerinden kil malzemeyi kullanmaya başladım. Bunun olanaklarını e, araştırırken e, tek başına bunun e, bu geçiciliği ifade etmediğine e, kanaat getirdim. Çünkü bir karşıtıyla her zaman birlikte olması gerekiyordu. Dolayısıyla o karşıtlıkta biraz daha görece kılıcı bir malzeme ile e, ilişkiye girerek e, olmasını düşündüm. Bu malzemenin Yine nasıl ilişkiye gireceği işte onların birbirleriyle olan etkileşiminde buldum. Benim bulduğum sonuç bu yani. Oraya gitti mesele. mesela. sesin sürece nasıl de, ne zaman ne şekilde dahil oldu? Da, bu ses. Evet. Aa, ses süreci nasıl dahil oldu? Ee, bu e, işler çıktıktan sonra önce e, bunların içinden bir şey e, bir şekilde bunu canlandırması gerekiyordu benim için. Bilemiyorum Bu biraz sezgisel bir şey. E, i̇çinde bir şey olsun istedim. Çünkü o ağızları büzülmesi e, benim için önemliydi. Bu e, çıkış formlarında. E, ve Işık olabilir mi dedim. Işık meselesini çok düşündüm. Heykel ve ışık meselesini. Burada çok fazla kullanılma geldiği ve özellikle <gülüyor> bizim alanımızdı. Bundan biraz daha kaçmaya çalıştım. Sonrasında ses olması düşündüm. Ne sesi olacağı üzerine düşündüm. Kayıt mı alsak? Ne yapsak diye. Ve böyle bir sesle sonuçlandı. Yani biraz daha süreç içerisinde belirlendi. Baştan öyle bir tasarı yoktu. Form içinde bir ses olması i̇çinde hissiyatı sert. uyandırdı bak, benim için. Ses aslında bir unut yapıyor. Yani evet. evet. Sizin eserleriniz de bir kere bir tekrardan aynı sonucu vermiyor. Yani burada bir zıtlık var. Hı -hı. Aynı şekilde. Yani orada da bir zıtlık var. İşte o zıtlıkların Bütünlüğü benki. Yapım aşamaları aynı olmasına rağmen farklı sonuçlar. Evet. Sesleri aynı. Evet. <gülüyor> Bu <sonucu. gülüyor> yeah. yeah. cool. uh, uh, Son bir şey söyleyebiliriz. Sevgi gözlemi de genel bir gözlem olarak, hmm. yani genellikle son çok sıkarsınız. Son bir son bir dakikada 10, 15. Adına en kaba tabirle yıkım mesneti diye bir şeyimiz bir, bir, bir, bir ben başka şunu çok konuşuluyor işte hep ki şehirleşmenin kentleşmenin getirmiş çoğu muafız var dileğine ve temsil eden sporun hiçbir şekilde kaçış hiçbir şey ima etmediğine dair bir düşünce içindeyim. ve sonra falan bir gözü var. Sanatçıların e, bu e, bu yıkımı zati bu negation işte, dairesi çok yüklenmiyorlar biraz daha hani daha pozitif önermelerle gelmesi gerekiyor aslında. Bu süreci yıkım görüyoruz. Yani, bu belkide de belki ama aynı böyle çok büyük baskı bize daha farklı bir kent örnekleri çok az baskı varsa görebiliriz ama hani, kent üzerine çok fazla iş var ve genelde paras işlerin üzerine biraz daha bakış açılarının değişmesi yönlerinde şüphesiz benim kişisel çalışmamda yıkım estetiği üzerine bir düşüncem yok. Ee, sadece bir gerçek üzerine söylüyorum. Ee, bir şehir hayatında yaşıyoruz. Ee, her gün e, bu yıkımları vesaire çürümüşlüğü belki görüyoruz. Ee, bunun sanat eserlerine yansımasını da doğal buluyorum açıkçası. Ee, yani... E, Sanatı e, ya da sanatçıyı toplumdan ayrı yaşayan e, biri olarak düşünmediğim için. Yani bu e, birçok yerde karşımıza çıkar. Bende de bu görünüyorsa buna da itiraz etmem ama bu e, özellikle üstüne vurgu yaptığım bir şey değil. Yani kent yıkılmışlığı bir şekilde estetik hale getirmek gibi bir çabam yok. Demin bahsettiğim işte bu malzemelerin o. tabii evet, ki eşleme bir şeydir. Bu bir rahat bir fütültesiyelik olarak biraz daha sanatçılardır, evet. daha farklı önerilerle gelmesinin yönünde beni mi beklendirdim? Ne düşünüyorsunuz? sanatçıların e, böyle bir misyonu olduğunu da düşünmüyorum. Yani ben açıkçası düşünmüyorum. Ha. Ama yani bu yıl değerli olduğunu düşünüyorum. Eee çok fazla var. Hı. Yani kapo var, var. Millete giden çocuk olmadı. genel bir görüşünüz, hissiyatınız var mı? Yani, işte eee konstrüktivistlerin işte 1900'lerin başta eee birtakım sanatçıları daha farklı renkleri vardır. MTR, Yüzyıl, Yüzyıl, yaşa, Yüzyıl, yaşama dair. Evet. Buna pek rastlanmıyoruz, yani, biraz da bu bir Şimdi kon evet. konstrüktivizm, e, özelinde baktığımızda mesela konstrüktivizm e, hala günümüzde de etkisini sürdüren bir atım. En önemli e, şey de taklinin malzeme kültürü üzerine e, olan düşünceleri zaten bütün bu e, benim de ele aldığım meselelerin çıkış noktası da duruyor aslında Tattin e, ya da Rodchenko gibi malzeme kültürü malzemenin e, o günün malzemelerinin ya da bugünün malzemelerinin önemi, değeri, o malzemelerin nasıl kullanılması gerektiğine dair bir takım fikirleri var aslında. E, yani bundan e, veya işte herrimorla alınan anılan e, malzemelere bağlılık e, kültürüyle de ilişki kuruyorum ben. E, yani dediğim gibi bütün bu sanat tarihsel meselelerle bir yandan ilişki kurarken e, geldiğim noktada da tabii ki bu şehir hayatının da bir takım e, unsurları görünebilir. Ona da e, Doğal olarak, Doğal olarak yansıyor. Yani burada işte tuğla görmek isteyen de görebilir. Ben görmüyorum ama yani bunu bir tuğla olarak da görmek mümkün. Ama benim için bir endüstriyel sürecin, farklı bir endüstriyel sürecin farklı çıktıları yani o bir aletin sonuçlara el değmemiştir. Yani birçoğu bunların el üretimi değildir. Mesela bu da benim için önemli. Yani insan elinin çok az değmesiyle oluşması bu işlerin. Bir anlamda da bu tip formları biz sanatsal üretimlerde çok fazla görmüyoruz. Özellikle ülkemizde. Benim için mesela bizim... Ee, yürürlükteki estetik değerlerimizle de, estetik algımızla da hesaplaşıyor bir şekilde. <gülüyor> çıktı, kendimizi kullandık da. Hı hı, çıktı. Bunun alternativen, çıktığa yetmediğiniz anlam nedir? Çünkü bir, e, seramikçilerin daha çok kullandığı, extruder diye bir e, makine kullanıyorum. E, pres, presin çıktısı. Peki bunlar sanat veririsinde, bunlar çıktı mı? Bunlar satılıyor değil mi? Satılabilir, tamam, evet. çıktılar mı satılıyor yani? Siz çıktı demek istiyor satılıyor. Yani. Bu mu? Bu mu? <gülüyor> Nasıl? Sürecin çıktıları aslında. Benim için heykel. Ama siz, siz... Sizin için heykel. Tabii ki ben heykel tamam. olduğunuzu düşünüyorum. Çıktı ile heykeliyorsanız ne fark var ya? Yani. Hayır, şöyle şu yüzden söylüyorum. Bir şey e, bir tamam, o da satılabiliyor. Şu de, aslında, de, Hayır, şunu şunu. şunu bunun yani şey, i̇şte, ne, ne, <gülüyor> ne, ne var? Ne için bir var, da çıkan. Ortaya çıkan şey çıktı. Hayır, aslında konuşun başından beri şeyi konuşuyoruz. Yani sanatın poetik. Evet. Düzlemiyle politik düzlemi arasında bir yere gidip geliyoruz ve politik düzlemi politikle anlamaya çalışıyoruz, politik düzlemi de politikle anlamaya çalışıyoruz. Referanslarımız hatalı gibi geliyor. Yani onları bence baştan, ya ayırılabiliyor mu emin değilim ama ayırmaya çalışarak bakmakta belki biraz fayda olabilir. Nasıl i̇şte bilmiyorum yani hani bir noktada sadece şuna geliyor kafamda, yani kurabiliği teknoloji bu. Ee, yine masa örneğine döneceğim burada işlevsel, pratik faydanın nerede olduğu ve olmadığı şimdi orada belki sanatı zanaattan bir noktada ayırabiliyoruz. Belki ama yani hani kökte birleşen böyle bir muz kabuğu gibi ayrılan bir şey. E, öbür tarafta da yani ayrıldığı noktada da o zaman şeyi sorgulabiliriz. Nerede gerçekten sadece bir ifadenin e, sonucu, çıktısı bilmiyorum. Yani bunu resimlikle bilmediğim için söylüyorum. Nerede bir politik e, ya da ideolojik söylemin bir aracı, yani araç sallaştırıyoruz, muyuz, araç sallaştırmıyor muyuz? Ki burada önüne geçilecek bir şey de yok. Yani e, senin yaptığın işte belki hiçbir şekilde bunların bir nüvesi yok ama ben okuduğumda varsa o zaman var mı yok mu işte o sorgu. Yani ben o işe baktığımda burada politik bir şey gördüğüm için bu politik bir eser midir? Yoksa sen onu yaptığın zaman mı yine internet meselesine doğru döneceğiz. Yani Bin Bey'in söylediği nokta burada hala geçerli koruyor. Ben şunu çok önemlisin sevgisi. Sen onu nasıl görüyorsan senin için o, o, Ve sanatçıyı bağlama zorunda değildir. Evet. evet. Çok değerli. Zaten sanat bizi bu şekilde bilinçlendiriyor hı. ve geliştiriyor aslında. Bizi kendimiz yapıyor. Çünkü biz bir sanat eseriyle ilişki kurmak için çaba sarf ettiğimizde hiç kimse bize yardımcı olamaz biz kendimiz olarak o ilişkiyi kurabiliriz. İşte ezberlediğimiz politik değil başka şeylerden sıyrılarak, kitle olmaktan çıkarak kişi olarak, birey olarak o ilişkiyi kurduğunuzda sanat eserinin bize kazandırdığı en büyük değer bu bence. Ve bu değeri ben çok önemsiyorum ve sanatın hayatımıza katıldığı en büyük ümit de bu diye bakıyorum açıkçası. Tam orada işte o politik. Pardon, bir sözünü ama e, tam orada politik-poetik ayrımı işte benim kafamda devreye giriyor. Yani bireysel olan bence daha poetiğe yakın, toplumsal olmaya başladığı anla itibaren iste istemez bir politik e, işlev ya da ideolojik e, işlevsellik ortaya çıkıyor. Ama zaten burada biriciklik önemli. Evet. Tekil olarak kurduğu ilişki önemli ve bizi zenginleştiren de onlar. Yani evet. başkaları adına başkalarının yardımıyla değil, İçimizdeki zenginlik ve sanat meselesi ilişkisini kurduğumuz anda biz bireyleşiyoruz, özgürleşiyoruz ve kendi kararını, kendi bahçesini belirleyen bireylere dönüşüyoruz. çok değerli. Bu olduğu zaman kendimiz olarak bazı karşı çıkma gücü ediyoruz aslında. Sanat bize bence en fazla bunu katıyor. Bu saygı, bu tartışmayla da ne kadar katkılı olduğunu bize gösteriyor. Sevgili Sedan'ın sunum yasındığı, altın çizdiği Harika detaylar da mesela burada çok iyi bir kılavuz. Katalogdan almayan ya da bu yazı okumayanlara ısrarlar öneriyorum yani. Hilmi Hoca'nın bütün bir sanat tayininden süzerek getirdiği tartışmalar da burada herkesi zenginleştiriyor. Ama bu devam eder. Evet. <gülüyor> Şimdi doğrusu ne sorularımız biter ne de cevaplar biter evet. ne de so cevapların içindeki evet. sorular biter. Bir süre mi koysak çünkü bu gidiyor. Evet. Bizim istese çok teşekkür ederek. Tabii ki üzerimize. Tamam. Teşekkür ederim. İki saattir. Evet. Bence. Bilim kim bir daha söz vermek istiyorum. Sonra soru alalım. Hayır, hayır. Sonra babama söz İki de mesela bir keçik bir mademel Evet. olan ah. mademeler olduğunu görüyoruz. Az herhalde. Alevanki anlamda bir geçişken mademeler... ...tuttuğumda... Aaaa... <gülüyor> ee, güzel <gülüyor> soru. Ee, zaten bunu görece olarak e, tanımlıyorum. Yani heykel sanatında seramik kullanılmıyor. O, o başka bir şey. Yani 2000-3000 yıllık gördüğümüz e, şeylerin çoğu aslında e, seramik vazo vesaire. Heykelin e, malzemesi değil. E, bunları Evet, pişirmek gerekiyor. Çünkü pişirilmediği noktada bir yerden bir yere taşımak çok ciddi bir problem ben. Bunlardan önce bayağı bir pişmemiş iş üzerine çalıştım. Ama onlar bir yerden bir yere taşınırken şey olmuyordu. Dolayısıyla görece olarak metale, ahşaba ve taşa göre daha dayanıksız mesela şöyle sorayım kamusal alanda sen bir pişmiş toprak ya da seramik heykel kaç tane gördün işte o yüzden yani malzemenin görece geçiciliği üzerinden kırılgan kırıldan, kırıldan, kırıldan tabii bir şey evet. peki bir şey soracağım ya malzemenin Ömer Evet. Malzemenin kalıcılığı sanat yapıtının kalıcılığı gerektirir mi? Yani o kadar çok malzeme evet. üzerinde Günümüzde gerektirmiyor. Zaten Ama yani o. diyelim ki yaptık dersek, <gülüyor> evet. koydun. O çok kalıcı bir şey. Evet. Hey, şeyden yaptın, berberden yaptın, taş olma vesaire neyse veya metalden yaptın. Onun kalıcı olması sadece metalin ona sağladığı kalıcılıktan dolayı mıdır diye soruyorum. Tabii. Yani onun gelecek kuşaklara bir sanat yapıtı olarak. Başka nasıl kalacak? Ancak evet. günümüzde dijital ya da fotoğrafla kalabilecek bir e, şeyi var, imkanı var. Yani sen diyorsun ki malzeme kalıcı kılar onu diyorsun. Değil? Ben de Hayır, hocam onu. Hocam söylediği şey şu mu? Evet. Çok da dönüşeysen kıymetli bir eser mi kalıcı malzeme açısından mı? Mesela birkaçlarla kalacak. Teşekkür Bu kadar malzeme üzerinde duran tartışmaların bugün o kadar alışık değiliz ki bence. Buradaki zor, zorla birazcık, hani konuşma zorluğu oradan çıkıyor. Yani hep bir fikri yansıtan malzemeyi çözüm olarak sanatçıların, yani aracı olarak malzemeyi görüp o fikri dinlemeye gidip konuşmalarını çok alışırız. Burada evet. siz öyle bir yandan konuyabiliyorsunuz ki malzemeyi araştırmanın çok açık bir şey. Doğru. Ve arkasında da hiçbir fikri baştan tartışmadığımız için nereye gideceği belli olmayan bir evet. şey içindeyiz. yani Doğru. bir eksenlik kaynısı sürekli oluyor. Bu bana evet. çok ilginç geliyor çünkü bugün de malzemeyi bu kadar araştıran ve malzeme üzerine düşünen sanatçıların olması ayrı bir detay. Evet. Ee, bir de o kavramsal sanatın getirdiği fikir bombardımanı içinde, referans <gülüyor> bombardımanı içinde çok aslında hep onları duymaya... Çalışıyoruz. Öyle bir talebimiz var. O yüzden de bir şey oldu. Evet. gibi düşünüyorum. Evet. Yani. Veya tam tersi, bunu çünkü çok konuştuğumuz için onları söylüyorum. Veya tam tersi, malzemenin e, anlamsız ve dayanaksız bir şekilde yüceltildiği da aynı evet. derecede, derecede da evet, aynı derecede problematik bir şey. O yüzden malzemenin kalıcılığı bir indir. Öncelikle şeye geliyorum. yani varsa mı o fikirde kalıyor? Yoksa o geçici olsa da o fikir devam edecek. Ya da şu anda organik malzemeyle de mesela üretilen sanatçılar Her var. Tamamen gitsin ve sadece arşeğe kalsın gibi. bir. Bugün için bu tartışma çok farklı ele alınabilir ama bir Mısır uygarlığına biz bugün bakıyorsak onların yaptıklarının kendilerinin de yani bırakın 3000 e, yılı ölümden sonraki yaşamda yaşama dair kalacağına eee dair fikirleri üzerine inşa edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz yani piramitler e, son e, derece sert granitlerden yontulmuş e, e, yapsalar da o zaman çamurdan yağmurda eriseydi onlar biz mısır uygarlığından haberimiz bile olmayacaktı Mesela yani ya. o anlamda kalıcılığı malzeme mi sağlıyor evet yani sanatsal anlamda malzeme onun kalıcılığını sağlıyor mısırın ee, uygarlığının o hiyeroglifler olmasa biz onları okuyabilecek miydik? Ama bugünden baktığımızda e, evet bir fotoğrafı çekilebilir veya işte dijital olarak bir kitapta bir işte e, ne bileyim, fotoğraf da bir heykelin fotoğrafı da e, belki çok daha uzun süreler bilmiyoruz onu da ne onu da kadar bilmiyoruz. kalacağını yani şu Kesinlikle anda bilmiyoruz. ama kalıcı olan şeyin ee, ben açıkçası sanat bile olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu Anladım. anda biz bu, bu konuşma, yani sanatın kalıcılığına e, oranla e, yani şurada gördüğümüz 15 tane heykelin e, yapım sürecinde bir insanın e, ve e, bu konuşmanın olum sürecinde dünyanın üzerinde milyarlarca çift üretiliyor. Yani çipler mi kalacak bu heykeller mi kalacak derseniz o çipler kalacak yani. Artefakt olarak ya da bir şey olarak. Yani sadece şu konuşma esnasında her saniye belki işte milyonlarca çip üretiliyor bu dünyada. Ben gizemi şöyle açıklamak istiyorum. Malzemeyi işleyince sanat tarihi de çok katılıyor ona. Yani Mezopotamya mesela, mesela daha geçici iç malzemeler, daha dayanıksız malzemeler. Biz şu anda altyazı durmuyor gibi. Durmuyor. Dur, Buna değil. kesinlikle katılamıyorum ama malzemenin anlamı, malzemenin meziyetleri, sanatın özellikle evet. kavramsal sanatın bu dünyasına başından sonra daha da anlamlı birçinmesi yani, onunla da gizemli kaçıyor. Bu o kadar diksiz bir konu ki. Ama ben şahsen bu seyde, şunu söylemek istiyorum. Kullanılan malzemelerle duyduğum ses, e, mekan, e, mekân ilişkisi gerçekten bir, bir çok kayalar. Konuşuyorum, <gülüyor> ben çok yani etkiledim, son cümleyi bir şeyler. Tebrik yapıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün sanatçı konuşmalarında var. genelde sanatçılara malzeme sorulduğunda ondan uzaklaşıp hmm. neyi ifade etmek istiyorluma yönelirler evet. ve onunla kanıtlamaya çalışırlar. Siz hep malzemeye dönerek, aslında son ters bir şey yapıyorsunuz. bizim malzeme İyi Malzeme içinden bir yavuz var yani ben e, Kullanılan kil ve camın o köşede olması işte başka şeylerin de etkisiyle. konuşmuyoruz dikkat etkisi, yarım yani saat mancınırmıştı. Şey. Yani zaten temel mesele e, heykelin meselesine indirgemişiz ama sanatçının malzemeyle olan <gülüyor> diyaloğu en önemli e, unsur e, bence en önemlisi binden bu iyi anlamda hmm. çoktan o tartışmaları <gülüyor> başka evet. bir yere geldiğimizi düşündüğümüz bir alandayken tekrar hmm. malzeme malzemeyi çünkü de. daha konuşulabilir Sen bir yüzden ben de bir şey yapıyorum şey ben, benim bilimi ilk aşamasında şirmeden evet. şey evet. ben de o benim çeken bana bir e, sebebi bu altyapı olan savaş ve ee, hani, hani onu sağladığı olan onlardan biri ben söyledim ve hani bu hani, özgürlüklerde olmaması senin için mesela o işin e, o o anda belki de hani tamam kuruyor düşüyor olabilir yani aslında var ama o da sende bir önden çoğunluktan genel bir zamana yaptı. yani, tıp nane yolu, o anlamda sonra ben de bu böyle bir işte, genelde yani, yani, aslında bir dönüştür Yani malzemeyi başlayıp çok fazla sorulamıştır, böyle bir zamana başlangıçta. Sonra ondan tamamen topar, bu, işte. Ve şimdi girelim Bu O, o ara oran, yani o malzemeyi, bir, öğrenişime sağlığımızdan. Constant pişmek pişmeden önce yalancı zeki böyle biraz bir oyunu sağlıyor. Evet, evet. Tabii. Evet, evet. Keyifli zevkli bir araştırma gibi ama o işte giderek katmanlaştı ve sorunlar değişti, sorular değişti. Eee Evet ilk başta ee, varmak yer değişti. Varmak istediğim yer de değişti. Evet. <gülüyor> yani. Peki, yani son sona doğru geçti, <gülüyor> İlk saat oldu. Buyurun siz son soruyu sorun. Evet, evet. Malzemeyi, malzemeyi. Ben sahnemde, ben sahnemde, ben Ama e, devam e, yanlış var bence elbette ve bunlar aslında konuşturuyor seviyor bir malzeme derse, <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Sesim, bir daha, bir şey. e, orden, organik olduğu iddiasında değilim. Evet. Evet. Evet. Ha. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Aslında tabi ki çok haklısınız ama buradaki gönderme onun toprakla ilişkisi üzerinden daha çok yaptır bu göndermeyi. Yani onun organik değil olması değil de toprak olmasıyla enişten Metal ya da cama göre daha toprak olması farklı bir yeri diyor? Yani İmlediği yeri diye. mi Haklısınız. Çok teşekkürler. Güzel bir katkı oldu. Bunu akıllı sonra çalışmak lazım. Arkadaşlar böyle bitelim çünkü, çünkü sonu yok. Gerçekten sabah güzel, gelişir. Gelişir. Çok güzel bir güzel. Çok teşekkürler. sözüm Çok hoş güzel. geldiniz. Buyurun, buyurun. Sağ ol. Yani sonuçta ee, burası bir gare. Bunun tabi ki normalde bir ticari kaygısı olması lazım. Bunun da lazım. Fakat ee, biz hocamın da müsaicisinin olarak, müşterinin tatlısının tabi ki genel olarak şuna karar verdik. Bu eserlerin, eser, iş, heykellerden bahsediğin her biri tek başına birer eser olmasına rağmen biz bu saygının tamamının da tek birisi olmakta evet. ve bunu daha çalamamayız. Dolayısıyla tek tek sözcük kapattı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tek tek sözcük kapattı. Her kompüterde almak için tabii ki kere <gülüyor> ama e, olmazdı. Bu saygınlık Arton Cetki koleksiyonuna ait olacak. Ve ondan sonra bu şeylerde işte bir anlardaki bu konuda paylaşmak için de umutu Teşekkürler.